Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 1 Aralık Perşembe. Yıl 2016, ay 12, gün 336. Kasım 24. 1438 Hicri Rebiülevvel 1, 1432 Rumi Kasım 18. Türk kadınının siyasal haklarını kazanması 1935. Keskin Rüzgarlar. Dünya AIDS Günü. Rebiülevvel 1438. Günün sözü. Türk kadınının siyasal haklarını kazanmasının 82. yılı nedeniyle. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmuştur. Olabilir mi ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kitlenin bütünü ilerleyebilsin? Olan aklı mıdır ki bir cismin yarısını toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki parçası göklere yükselebilsin? Şüphe yok ki ilerleme adımları iki cins tarafından birlikte arkadaşça, işte gelişme ve ilerlemede birlikte yol almak gerekir. Böyle olursa devrim başarıyla sonuçlanır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Günün malumatı 1 Aralık Dünya AIDS Günü Her yıl Dünya AIDS Günü etkinlikleri insanları AIDS konusunda duyarlı olmaya çağırmakta ve insanların geniş kapsamlı olarak bir araya gelmesini sağlamaktadır. Büyük saatli marif takvimi Esta es la historia del valiente defensor de la justicia y la paz Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra Cantombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Açılışımızı Ciudad Baros Grupo Acustica de Ciudad Bar Barrios pardon. Yani Barrios şehrinin Akustik Grubu diye adlandırılan gruptan Monsenior Romero Vive adlı şarkıyla başladık. Açılışımızı bununla yaptık. Yani Baş Başpiskopos Romero Yaşıyor adını taşıyordu. Bu önemli ve dramatik bir olayın ardından yapılmış bir şarkı. Şimdi onun ne olduğunu Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından takip etmeye çalışalım.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 En çok dokunulan isim. 1979 ilkbaharında El Salvador Başpiskoposu Oscar Arnulfo Romero Vatikan'ı ziyaret etti. Papa 2. Jean bir görüşme ayarlamak için bin rica, yalvar, yakar oldu. Sıranı bekle. Söz veremeyiz. Yarın gel. En sonunda Kutsanmak için sıraya girmiş olan inananların arasına karışarak Kutsal Efendisi'ne sürpriz yaptı ve onun birkaç dakikasını çalabildi. Rapor, fotoğraf ve tanıklıklardan oluşan kalın bir dosyayı ona teslim etmek istedi ama Papa bu isteği geri çevirdi. Benim bu kadar şeyi okuyacak vaktim yok. Bunun üzerine Romero, binlerce Salvadorlu'nun askeri güçler tarafından yapılan işkencelere ve işlenen cinayetlere maruz kaldığını Bunların arasında çok sayıda Katolik ve Başpapas'ın, beş papazın bulunduğunu ve sadece dün yani bu görüşmenin arifesinde ordunun 25 kişiyi katedralin kapısında delik deşik ettiğini kekeliyerek dile getirdi. Kilisenin şefi sertçe onun sözünü kesti. Abartmayın sayın Başpiskopos. Görüşme kısa bir süre daha sürdü. Aziz Petrus'un mirasçısı istedi, talep etti, emretti. Sizler hükümetle iyi geçinmek zorundasınız. İyi bir Hristiyan, yetkili otoriteye sorun yaratmaz. Kilise, barış ve uyum istiyor. Bundan on ay sonra, Başpiskopos Romero, San Salvador'daki küçük bir kilisede kurşunlanarak öldürüldü. Kurşun, ayinin tam ortasında, Kutsanmış ekmeği havaya kaldırdığı sırada onu yere serdi. Papa Roma'dan cinayeti kınadı. Ancak can, canileri kınamayı unuttu. Yıllar sonra Kuskatlan Parkı'nda sonsuza kadar uzayan bir duvar iç savaşta ölenleri hatırlatır. Siyah mermerin üzerine beyazla oyulmuş halde binlerce isim vardır ama bir tek başpiskopos Romero'nun isminin üzeri aşınmıştır. İnsanların üzerine sürtülen parmakları aşındırmıştır onu. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet büyük favorilerimizden insanlığın vicdanını temsil eden önemli insanlardan Katolik Başpiskopos Oscar Arnulfo Romero. Aynı zamanda kendisinin bir de şeyi de hatırlatalım. Burada Eduardo Galeano da yazmamış tabii ama Carter'a da o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na da bir mektup yazıyor. Müdahale etmelisiniz burada. Amerikan güçlerinin de baş Bucatini'nin de gözlerinin önünde Amerika'nın hiç müdahale etmediği korkunç cinayetler oluyor filan diye lütfen gelip biz de siz görün durumu diyor. Ziyaret edin. Ama Tartırdan cevap gelmemiş o zaman. Evet aynı zamanda Oscar Romero geçtiğimiz sene 35 yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban giden baş psikopat Ospukar Romero Papa tarafından Aziz ilan, Aziz ilan edildi. İlan Papa edildi. ikinci Jean Paul'du bu arada biraz önce bahsettiniz Papa'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani yanlış bakmadıysem daha doğru hatırlamak Gibi, değil Yazıyordu mi? zaten şey. Yazıyor mu? Tamam. Ama yeni e, Papa Francesco e, şey yapmadı. Kaçırmadı fırsatı ve Aziz ilan etti. Yani memleketlisi sayılır bir yandan da. Evet zaten kendisi papanın vicdanlı ve iyi bir adam yeni papanın böyle Jean Paul Villers gibi filan değil. Evet şimdi 1000 tarihte bugüne de göz atıyoruz 1768'de bugün Fredensburg adlı gemi köle gemisi köle ticareti yapan gemi Tromöy yakınlarında batmış Norveç'te kölelerde ölmüş. Danimarka kimisi karayıplardan yaptıkları da aldıkları şeyleri, malları köle karşılığında Afrika'dan aldıklarını e, e, işte karşılığında İskandinav ülkelerine dağıtıyor. Yok, köleyi alıyor şeyden Afrika'dan götürüyor şeye kadar, karayıplara kadar. Orada satıyor. Oradan aldığı çeşitli ürünleri bu sefer alıp Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te satıyor. Böyle bir döngünün temsil eden gemilerden Kârlı bir, bir tanesiymiş. Evet. 1834'te kölelik şeyde kaldırılıyoruz. Köleliğin kaldırılması kanunu uyarınca 1833'te hemen bir sene sonra da Cape Colony'de Güney Afrika'da da kölelik kaldırılmış oluyor. 1862'de de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln köleliği artık bir Son vermenin zamanı geldiğini de söylemiş 1862 bu ve birkaç on hafta önce iki buçuk ay kadar önce Emancipation Proclamation diye adlandırılan e, özgürleştirme deklarasyonu ilanı diye adlandırılan köleliğin kaldırılması şeyini doğruluyor. Abraham Lincoln'da bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de en azından kağıt üzerinde kölelik kaldırılmış oluyor. Günümüze kadar tabii çok büyük isyanlar büyük ayaklanmalar ve direniş gerektiren günümüzde dahi Black Lives Matter gibi önemli hareketlerin devam ettiği polislerin sokakta siyahları serbest büyük bir rahatlıkla arabaların içinde bile öldürdüğü bir durumda devam ediyor ama bu zaten tarih boyunca Böyle olmuş bir şey yani Böyle bir kere kölelik kaldırılmakla Kölelik kaldırılmış olmuyor Onu da çok iyi biliyoruz evet. evet Şimdi diğer önemli Haberlere geçelim Günün haberlerine dünün haberlerinden sonra Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ticaret Bakanlığı'na da hazine bakanlığına çok önemli bir isim tayin edilmiş onu günün en önemli haberi diyebiliriz Steven Munchkin Trump'ın yeni kabinesinde elle seçerek al, buluyor ee, Steven Munchkin e, sence sınıfsal olarak nasıl bir yerde duruyor? Beyaz ve zengin. Evet zengin beyaz ve zengin ee, milyarder hatta ve Wall Street'le bir derkek de olduğunu söylemiyorum unuttum derin bağları var e, ve e, şeyi hatırlıyor musun 2007-2008 e, büyük finans krizini evet efendim orada e, en çok adı geçen şirketlerden biri Goldman Sachs de hatırlanacağı üzere banka hı hı. kurtarıldı falan. Hı hı. işte onun partnerlerinden biri yargılanmak şöyle dursun bu e, kurtarıldı büyük paralarla vergi verenlerin. Şimdi onun ortaklarından biri Hadi Steven Gene yap deniliyor... deniliyor.muş gibi sanki. Hı? Hadi Steven Gene yap deniliyormuş gibi sanki. Evet. Steven Nuckin. Bu ayrıca e, hedge fund denilen fonların sahiplerinden birisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük tepkilere yol açan şeylerden biri ev kriziydi. Morgan krizi hı hı. Ev, evlerine el konuyordu. İşte bunun e, içinde hedge fonu burada çok büyük bir rol oynamış. Kendisine zaten e, ev kapatma makinesi adı verilmiş. Güzel. Evlere el koyma makinesi. Kuponcu. De, kuponcu evet aynen. Ve Kaliforniya'da bir IndiMac diye bir banka 2008'de e, onu toparlamış Batan bankaya almış ve onu satın aldıktan sonra onun yönetiminde, Mnuchki'nin yönetiminde 36 bin aileyi evlerinden atmış. Özellikle de reverse mortgage denilen yani tersine işleyen, yani geriye ödemesi yapamayanların evlerine ve mallarına, mülklerine el koyuyorlar. Öyle bir sistem var. Onu çalıştıranlardan biriymiş. Democracy'ni adan okuyorum <gülüyor> ve baya bir ev Evlere el koyma makinesi e, çalıştırmakla suçlanmış kendisi. Bankanın adı da değiştirilmiş tabi kendi satın alınca indimekten çıkartmış. One West yapmış. Ve bir de şeyle suçlanıyormuş banka ırkçılık yapmakla. Hı hı. Yani e, borç ve veri, kredi verirken. Meksikalılar ve siyahlara yok mu diyorlarmış. Evet aynen öyle. Köleliğin kaldırılmasında biraz önce konuşuyorduk işte. Terbiyesizlik. 2015 yılında bankaya ne olmuş? 2015 yılında bankaya ne olmuş olabilir? Bu meşhur banka. Kapısına kilit mi vurmuş? Ne münasebet Satılmış. Kime satılmış? Birilerine satılmış. banka M var mı? Mücin satmış. Hı hı. Ha, satmış devletmiş elinden çıkarmış. De elden çıkartmış. Okey. Kaç paraya? 3.5 buçuk milyara. 3 milyar 400 milyon Aynen. dolara. Kaça almıştı? 1,8'e. ...milyar dolara. Bir, bir koymuş... ...üç almış. Evet aşağı yukarı. Hı. Bu arada... E, ...ikiden... Iki almış. Bir koyup, ...iki almış. Onu değiştirmek gibi olmasın ama... ...yani bu kupon arazi vesaire... ...falan dediniz. Benim aklım şimdi... ...Hattat Olduk'tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... E, ...dair yaptığı... itiraf gelmişti. Ha, geldi mi istifa çağrısı vardı. İşte Kadir Topbaş'ın evinin yanındaki arsaları zorla... aldırdılar bize denilen... E, ...bir e, holding başkanı vardı... Kadir Topbaş bundan sonraki yapılan açıklamalarda ana muhalefet partisi tarafından istifaya davet edilmişti. Kadir Topbaş yok ortada göremiyorum yani Kadir Topbaş'ın yaptığı bir açıklama. Savcıları da Cumhuriyet Halk, partisi, de acaba? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış arkadaş da bu rezaletten sonra Kadir Topbaş'ın o koltukta oturmaması gerekir demiş. Bu mektup ya mektup yazmış çünkü şey Hattat iş adamı Topbaş'ın villasının arkasında yer alan arsalarla ilgili tarihe geçecek bir mektup yazmış. Milyonlarca dolar bedelle şahsıma zorla aldırdığınız Sayın Başkanımızın yani Topbaş'ın Kumburgaz'daki evinin yanındaki bu imarlı arsaları protokolü aykırı olarak neden dini tesis alanına çevirdiniz? Yarın sormayacaklar mı? Hı. diye sormuştu. Dini tesis alan şey değil değil mi? Hainler Mezarlığı değil. Değil. Hı. Hainler Mezarlığı ayrı o Topbaş'ın Çılgın projesi. Me yaptığı bir şey. Hı. Kendi parasını verip sonra da birileri de ateş açmıştı. C ö ö gömülen bir kişi vardı. O gömdükleri cesede de ateş ettiler. Hı. Gece yarısı. Mezarı bile. Neyse işte. E damadına haberi yok tabii ki bu olaylardan. Bu evet yok. İstifa çağrısı. Damat da işte FETÖ'cülükten içeride galiba. Evet. İstifa etmedi değil mi Topbaş? Ne münasebet canım? Ne? Evet. En son kim gördünüz? Ben en sol Davutoğlu'nda kaldım. Davutoğlu'nun e, istifası da biraz sakata geldi hatırladığım kadarıyla. İngiliz yani bayanlardan ama Şey durup da kaldım demişti. Biraz mecburen olmuştu demişti. E tabii ondan önce toplantılar yapıyordu, çeşitli açıklamalar yapıyordu, herhangi bir şekilde bu konuyu imajımı bir şey söylemiyordu işte ben onu bir de onu evet, nasıl Topbaş'tan ben de yoktu. Kadri Topbaş konuyla ilgili bir açıklama yapıp görevinden derhal istifa etmelidir demişti ve bir şey daha demişti arkadaş konuyla ilgili savcılıkların da derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Mektup aynı zamanda bir suç duyurusu niteliğindedir demişti. Savcılardan bir haber Fırkan var kimden? Savcılardan Hangisi Topbaş Leyine. Yani yaşına söyledi. Yok efendim. Ama şimdi aklıma geldi. Bu kadar insan istifa ediyor mesela. Bakanlıktan istifa edenler de oldu. Egemen Bağış gibi. E, Muammer Güler gibi. E, sonra İçişleri Bakanı e, Efkan hala istifa etti. E, Birçok insan istifa etti. Bunlar ne yapıyorlar? Evlerinde oturup hiçbir şey yapmadan bekliyorlar mı? Ahmet Davutoğlu gibi. Bülent Arınç mesela. Onun istifa ettiği bir şey yok ama. E, ne yapıyorlar? Neyi diyorlar? Hiçbir haber çıkmadığı zaman bu insanlar da aynı şekilde gündemden tamamen ortadan kaldırılmış bir şekilde raflarda yerinde bulunuyorlar. Ne yapıyorlar yani? Neyin peşindeler? Hiçbir şeyleri yok mu? Sokağa çıkmıyorlar mı? Onları ayakkabı kutularına kaldırdık. Duruyorlar rafta. Şey, öyle değil tabii. Bu şakaydı. Ee, e, ama top baştan bir ses yok. Peki ben... Özgür ağırlık var yani. O kadar kolay değil o. Peki Haldun Taner ödülü, Öykü ödülü ve Abdi İpekçi gazetecilik ödülü törenlerinden bir ses var mı? Milliyet gazetesinden. Mümtaz gazetelerinden biri sene niye verilmedi ödüller ve daha doğrusu verildi de niye açıklanmıyor ve niye tören yapılmıyor her sene yapıyorlardı en büyük gazeteci ve en büyük hikayeci evet bence artık gazetecilerin daha farklı bir şeye ihtiyacı var yani belki bir geçmişe dönüp kupon verme mesela neden tekrardan gündeme gelmiyor gazetecilik yapmak yerine kupon veren böyle kılavuzlar şeklinde neden tekrardan ortaya çıkmıyor bu gazeteler ya da gazete kağıtlar Sonuçta bir mirası devlet devrettikleri gibi bir durum söz konusu bu. Milliyetin bir geçmişi var. Ve bu geçmişi devam ettirmek zorundalar devraldıkları gelenekle beraber. Tamam kendileri yapamıyorlar. Oradan o makamdan gidinceye kadar hiçtiyse değilse gazetenin selameti için bir promosyon dağıtsınlar. Ondan sonraki gelecek olan kuşaklar için de beklemek için bir süre olur. Neden böyle şeyler düşünmüyorlar? Düşünün, yani ömür boyunca kalacak mı? düşünmediklerini? şey e, demirören ömür ömrü boyunca kalacak mı millet gazetesinin başında bakın e, tam sancak kalacak diyordunuz akşam gazetesinin başında o da devretmiş. Yok canım. Devretmiş. Yapma ben öyle okudum. Ben şey. öyle okudum. Bize sormadan nasıl devretti? Ben öyle okudum. Selahattin'in bir abi? Ben ben okudum. öyle okudum. Birçok yeri devretmiş. Kime devrettiğinizi sorun söyleyin. Sor, sor, soruyorum. Bana Cengizler diyorlar da hangi Cengizler olduğunu bilmiyorum. Bizim Cengiz Aktar olmaz. Cengiz Aktarlar olabilir hatta. <gülüyor> E, e, peki Cengiz şey, inşaatmış yahu a, a, onlara mı devretmiş evet Cengiz inşaat başka yerlerde de adı geçiyordu dünkü hürriyette çok sit bitti açıklaması var ona tekrar e belki günkü hürriyette sit gün, gün. down yani. evet aşağı yukarı yeni korumalar gelmiş sit bitmiş Buradaki çalışmalar tamamlandı yani sürdürülebilir korumaya ku kontrollü kullanım alanı geliyor. Buraları kesin korunacak ve nitelikli koruma alanlarını etkileyen ama asıl olduğu gibi bitiriliyor. Ülke toprakları falan ve turizm sektörü dar alanda boğulmasın diyorlar. Hı. Hı. Yeni sistem eskisinden daha korumacı diye de bir ad verilmiş. Aysel Alp'in haberiydi bu. Elimizden düşürmediğimiz bir haber. Yani mesela şey diyor. Ne, neden böyle değişiklikler yapıldığını da anlatıyor. Neden böyle ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi yapıyorlar? Çünkü göl kurumuş, sınırlar çekilmiş anlıyor musun? Sadece ağaçlar, çalılar değil. Yaşayan canlılar da yok olmuş. O zaman doğal sit alanı olmaktan çıkmış. O zaman Tokya alanı olacak evet, tabii. Evet, tabii. Doğal sit alanıyla ilgisi kalmamış. Kimi yerde de yanlışlıkla sit ilan edilmiş. Örneğin Muğla ilinin yüzde 96'sı sit alanı. Düşünebiliyor musun? Bunu Tuzgölü ve Beyşehir Gölü birinci derecede koruma alanı. Ama gitmiş köl kurumuş. Buna sit özelliği tamamen kaldırılmaz ama sınırları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Vallahi satmışlar ya. Çok düşük yoğunluklu turizm tesisi. Neyi satmışlar? Kim kime neyi satmış? Akşam gazetesi, Star gazetesi, Güneş gazetesi, Kanal 24 360 TV. Birkaç tane de radyo var işte bunların içerisinde. Bu arada geçtiğimiz günlerde radyocuları çağırmış Cumhurbaşkanı. Sizin fotoğrafınızı göremedim orada. Yani. Neyse. Ee, yine e, satılmış. Kime satmış? Bu milletin gazetelerini okutacağız diyen... Nereye Saraya mı? Saraya çağırmış. Ee, Onlar da gitmişler mi? Yani... Ee, bu milletin gazetelerini okutacağız, cihaz mottosuyla hareket edeceğini düşündüğüm ee, Cengiz İnşaat'a satmış. Hmm. Etam Sancan kısa bir süre önce odasını boşalttı eşyalarını topladı ve sancam bir süredir şirket binasına gelmediği de konuşuluyor. <gülüyor> Yanlış şey olacak şimdi. Bu abi. şey gibi olmuyor yani, mu de, böyle al ben kullandım yarak... bundan sonra da yok al ben patronluk yaptım bu gazetelere ve televizyonlara bu sıra sende biraz da sen yap bunları diyen bir şey olmuyor mu böyle devir daim gibi bir şey olmuyor mu? Oluyor. Zaten medya böyle bir şey değil Ama mi? çalışanların da bir şeyi yok mu böyle? Yani kimleri? Çalışanların, gazetecilerin. Nedir, ne çalışan? Gazeteciler ne var. Gazeteci, gazeteci ne? Demir Öğren'in sahip olduğu gazetede çalışan insanlar yok mu? Vardır. E, tamam vardır. işte onlardan bahsediyorum. Onlara gazeteci denilmiyor Sonuçta gazeteci. Gazetecilik titri altında yapılmış haberler var. Ne kadar beğensek de beğenmesek de bir şekilde gazetecilik yapılmaya evet. çalışılıyor buralarda. Ama şimdi... Evet. Utku Çakır Özer'in mesela geçenlerde çok iyi bir haberi vardı milliyette. Yani neyin haberini yapacaksınız ki? İnternete düşen ses kaydında işte bu millete şöyle böyle yapacağız şeklinde açıklamalar yaptığı iddia edilen bir patronunuz olacak. Ardından önünüze böyle bir, böyle bir löp şeklinde bir haber düşecek. Ve bu haberi yapabilmek bilmediğiniz için de sizin patronunuza uzaktan yakından dokunması gerekiyor. Ne yapacaksınız? Neyin kararını vereceksiniz? Yapabilecek misiniz? Yaptırırlar mı adama o haberi? <gülüyor> Peki şey diploma ne oldu? Kimin diploması efendim? Diploma ya. Kimin 4 yıllık yüksek okul diploması. Aa, bilmiyorum ben bir ara tezimi yazdıktan sonra yüksek lisans diploması alacağım sadece onu biliyorum. Herkesin diploması kendine artık. Evet tamam peki. Satılmış yani. Yani öyle demeyin satılabiliyor. Demir ürünün elinde de kalacak gibi durmuyor Milliyet Gazetesi. Belki başka birinin eline geçtiği zaman başka bir patronun eline geçtiği zaman o tamam hadi yapalım deyip yaptırabilir. Adın Taner ödülü ve Abdü İpekçi ödülünü verebilir. Ne evet, evet. iyi o zaman. Ya umutsuzluğa Rahatla. kapılmayın hemen. Tamam. Zaten başka konularda da umutsuzluğa kapılmayan biraz sonra günün e, Türkiye'den en önemli haberine geçeceğiz. Devlet yurdunun yıkılması, öğrencilerin cemaat yurduna mecbur edilmesi ve ihmallerin çocukları yaktığı gibi haberler var. Özellikle Cumhuriyet bir gün ve evrensel gazetelerinde nereden baksan cinayet diyorlar. Hürriyet gazetesinde de hayata çıkış yok diye verilmiş yani yüksek çapta. Çok ölen kızların fotoğrafları da var. Nurgül, Pertek Sevim Köylü, Bahtinur, Baş, Zeli Avcı hepsi 5. 6. 8. sınıf öğrencileri korkunç bir tablo var <gülüyor> e, detaylar gün ortaya çıktı deniyor sentetik alılar ahşap döşeme ve tavan anında alev alıyor acil çıkış kapıları PVC olduğundan ısınıp genleşince açılamadı filan gibi kolsuz kapılar Yangın merdiveni kullanamayan çocukların şansı kalmadı. Alevlerin arasında kalan kızlar birbirlerine sarılıp ölümü beklediler. Yaralı kurtarılan 22 kişinin çoğu pencereden atlayanlar. Böyle manzaralar var. Evet. Dört, çok ağır bir durum. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. 10-13 ya da 14 kişi de şeye alınmış. Göz Özellikle. altına alınmış. Baş bakan istifa etmiş neyse ki. Hangi bakan? Sorumlu efendim? bakan. Hangi bakan sorumlu bakan? Bu, sorumlu bakanlık diye bir bakanlık mı kuruldu da bizim haberimiz yok. Hangi bakan istifa etti Milli Eğitim Bakanı. İstifa mı etti Ben Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini bekliyordum. Yedik çocuğun cenazesini tek bir ambulansa koyup göndermesi adli tıp morguna. Beni istifaya davet etmeyi yönlendiren bir şeye edmiş. neden olmuştu. Bir hisse neden olmuştu. Hepsi mi istifa etmişler? Evet, Nerede yaşıyor? Toplu istifa. Hükümet ben... istifa etmiş bu facia üzerine. Selahattin bir kahve daha verebilir misin? <gülüyor> Yandırıcı olmadı galiba. Peki ben de geri alıyorum. Bu bir şakaydı sayı dinleyiciler. Yutturamadım ne Selahattin'e ne Can'a. <gülüyor> Selahattin'den kaçar mı? Ee, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz zaten denetimde sıkıntı yok diye bir açıklama yapmış. Aladağ'daki Adana'da, Aladağ'da, Süleymancılar Tarikatı'na ait kız öğrenci yurdunda düğün gece çıkan yangında 12 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Bir de açıklama da vardı. Üstelik bir başka bakanda dün bütün bizi ve yalnız bizi olsa gene iyi bütün Türkiye'yi de yanılttı. Rakamı yanlış söyledi. 13 dedi. 13 dedi. Biz de emin değiliz rakamdan ama bakan da yanlış söyleyecek hali yok ya böylesine. Hangi bakan bir Üzerinden. Yani hangi bakandı? Avrupa, Avrupa, Avrupa Birliği, Birliği Bakan Ömer Çelik. Ha. Onun verdiği rakam doğru değilmiş. Ama ilk defa hata oluyor onun için. Bence problem yok. E, denetimde sıkıntı yok. Bu faciadan ders alacağız demiş bir yıl önce orada genel denetleme var ee, yılda iki sefer mülki idare amiriyle beraber denetleme yapılıyor orada bir sıkıntı yok yani hiçbir yerde bir sıkıntı yok demiş bir daha tekerrür etmemesi için ne ders gerekiyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız ben yanlış anlamışım ders çıkarıyoruz ve istifa ediyorum zannetmiştim onun için yanlış okumuşum yani yani bir de şey demiş mesela e, her şeyin bir yaşam süresi ve doğal ölüm süresi var diye konuşmuş. Fıtrat. Brüksel'de temaslarında Avrupa Birliği bu Ömerçelik temaslarda bulunan mi? Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik. Benim anlamadığım neden bunların ölüm süreleri hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında oluyor? Avrupa Birliği denilen şey Avrupa e, de bu müzakereler sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sırasında başlamadı. Yıllardır devam eden bir e, münasebet var. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu son buluyor? E, bilmiyorum, ben şeyden bahsediyorsun zannettim. 12-13 yaşındaki çocukların... Yok, onu o, o, o şekilde söyleyebilecek kadar Zildir. bir şey değildir herhalde. Yok, zannetmenim yok. Evet, Günahlandı çocuklar da bakanı yalanlamış zaten. Yangın merdiveni kilitliydi, pencereden atladık demişler. Evrensel'den Volkan Pekal gayet önemli bir gazetecilik yapmış bence. Hı hı. Ve çocuklarla konuşmuş. Çocuklar yangın merdiveni kilitli olduğu için kaçamadıklarını pencereden atlayarak kurtulduklarını ifade etmişler. Oysa başka bir bakanı yalanlamış oluyorlar. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak yangın merdiveni kapısı kilitli değildi demişti. Çocuklar bunu anlamış oluyorlar. Üçüncü katta kilitli olan yangın merdiveninin önünde ölü bulunduğunu anlatmışlar. Çok feci şeyler var. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Açık Breakfast where the news is read Television children feel The unknown soldier nestled in your hollow shoulder The unknown soldier. Solcuyu. Doğuz grubundan dinlediğimiz meçhul asker şarkısı Bunları aynı zamanda asker olmayanlara da adamak mümkün tabii Başpiskopos Arunfo Romero gibi bugün Eduardo Galeano'nun da Aynalar Kitabı'nda söz ettiği Kahraman Piskopos Evet, biz Doğuz'un bu şarkısını da e, hem konu açısından hem de aynı zamanda grubun davulcusu olarak bilinen ama şarkı yazarı aynı zamanda besteci de olan John Paul Densmore'un doğum günü. Dolayısıyla çaldık 1 Aralık 1944'te doğmuştu kendisi. Ama da bir günaydın demiş olduk. Evet şimdi ana Türkiye'deki ana konuya dönelim. Ama bu arada asker demişken şeyden de bahsedelim. Ee, dün geldi haberi iki Türk askerinin IŞİD'in eline düştüğüyle alakalı evet. olan haber Ve ee, ardından çatışmalar mi? Devam ediyor. İsimler açıklanmıştı İsimlerini bulmaya çalışıyorum askerlerin Ama diğer taraftan da çatışmalar devam ediyormuş Elbaba operasyonunda Beş e, Türk askerinin yaralandığından da Bahseden haberler var yine aynı şekilde Onlar da e, Burada e, hangi hastaneye getirmişler Ülke içinde e, Ona da bir Bakalım önemli gelişmeler var Türkiye. Bir de Rusya ile sürekli bir diyalog arayışı, temas arayışı da olduğu gözüküyor. Hatta üç defa Vladimir Putin'le Rusya'nın güçlü adamı Putin'le Erdoğan arasında görüşme olmuş. Çünkü ciddi bir yeni bir gerilim ve hatta krize giden bir durum var esadı devirmek için. Suriye'ye asker soktuk. Şey, mealindeki açıklamalarından sonra büyük tepki geldi. Hem, Kremlin'den. Hem, evet. Zaharova'ydı galiba açıklama yapan. Evet Maria Zaharova. Ama başka da açıklamalar var. Onlara da geçeceğiz. Ama şu şeyi devam ettirelim önce. Buyurun efendim. Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ya da cemaatine ait olduğu ileri sürülen kız öğrenci yurdunda 11 öğrenci ve bir eğitmenin öldüğü yangındaki ihmaller ortaya çıktı deniyor haberlerde. Bir kişi raporu ortaya çıkmış ve neler yok ki yangın merdiveni kapısı kolu olmadığı için açılamamış ve PVC yanıcı bir madde olduğu için de çok ciddi bir sorun. Çatı ve duvarları da ahşap olan binanın içinin halı kaplı olması, plastik halı, o da yangının büyümesine sebep oldu deniyor. Ayrıca bir kişi ön raporunda yangının elektrik sisteminin eskimesinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Yurtta öğrencilere ayrıca temizlik yaptırılıp çamaşır ve bulaşık yıkattırıldığı öğreniliyor. Bu çok kötü bir şey olmayabilir evet. tabii. Ama Yangın sonrası binanın tanınmaz hale geldiği belirtiliyor. Eğitim İş Sendikası Başkanı Mehmet Balık Devlet yurdu yıkıldığı için kız çocuklarının cemaat yurtlarına gitmeye zorlandığını da söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İbrahim Özdiş de çocukların %14'ü devlet %86'sı cemaat yurtlarında demiş. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ise İldeki 100 yurdun 80'inin aynı cemaate ait olduğunu açıklamış. Bu da yoğun bir, bir yoğunluk. Şimdi ilginç tarafı Adana'da bu öğrencilerin öldüğü saatlerde öğretim üyesi kökenli milletvekillerinin üniversiteye dönmeleri halinde hem emekli maaşı hem de öğretim üyesi maaşı almaların önünü açan bir düzenleme de Adalet ve Kalkınma Partililerin oylarıyla meclisten geçmiş. Yani bir insan biraz korkmaz mı yani böyle bir dershaneler üzerinden örgütlenen bir yapı gelmiş size darbe yapmaya çalışmış sizin literatürünüzde bu olay bu şekilde geçiyor ve hala aynı örgütlenme bu sefer farklı kuruluşlar farklı isimler üzerinden de Belki farklı niyetleri olabilir ama yapılmasını herhangi bir şekilde önüne geçmiyorsunuz. Bir yandan da paralarla ilgileniyorsunuz. Faciayı duyunca üzüntü yaşayan AKP'lilerin oylamadaki tavrıysa değişmedi diyor Cumhuriyet gazetesinde. Çocuklar o öldüğü haberi gelirken ek maaşı onayladılar diyor mecliste. O gece cüzdana çalıştı AKP'liler demiş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Aykut Haytuğ. Atıcı da düzenleme için ahlaksız teklif e, yorumu yapmış. Böyle bir durum var. Şimdi e, onu öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği Adana'daki yurt yangını Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki sosyal devlet anlayışının bitirilmesinden doğan boşluğun tarikatlar tarafından doldurulmasının acı bir sonucu olarak kayda geçti diye bir yorum analiz manşet var Bir Gün gazetesinde. ...yoksullaştırılan ve kamu hizmetlerinden mahrum bırakılan aileler tarikatlara yöneldi bakım okuma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için. E, açılan yurtlarda denetimsiz bıraktı, bırakıldı deniyor. Adana'daki yurt yangını bu denetimsizliğin geldiği son aşamayı gösteriyor deniyor. Okullar ve yurtlar iş güvenliği yasası ve yönetmeliğine göre... Az tehlikeli kurumlar statüsüne sokulmuş okul ve yurtlar. Bu nedenle de esas olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenemiyormuş. Yani bir regulasyon değişikliği yapılmış. Bunu da bir gün iyi takip etmiş aslında üç sayfadan ve öğrenciler bir güne de konuşmuşlar. Yurttaki elektrik sayacının yangından bir gün önce değiştirildiğini evet. söylemişler. Bu da acayip. Değişen sayaçsa görevler görevliler tarafından kontrol edildi mi bilmiyoruz görmedik diyorlar. Yangının çıktığı yurt Süleymancılara ait. Bu da birçok yerde şey yapılıyor. Evet. Nereden baksan cinayet şeklinde vermiş Evrensel Gazetesi de bunu hükümetin politikaları yargının cezasızlık tutumu kaderde var fıtratı fıtratı böyle şeklindeki zihniyet cemaatlerin ünlünün açılması yasa dışılık denetimsizlik yoksulluk 11 çocuk böyle can verdi demiş manşetten verdiği haberinde ve denetlenemeyen yurtta çıkan yangın işte çocuklarda can havliyle Pencereden atladık diye konuşmuşlar evrenselde ve bakanları da biraz yalanlamışlar. Can ile pencerelerden atlayanlar kendilerini kurtardı. Diğerleri içeride cam verdi diyor. Akıl almaz bir şey aslında. Volkan Pekal'ın izlenimleri. Biraz daha okumaya çalışayım onu da. Eee Evet, göremedim şimdi. Ha, bu arada muhabire de gözaltı Adana Şubesi'nden yapılmış evrenselde bina durumları kolay değil. Ee, yani şöyle de konuşmalar var. Ee, binaya doğru giden bir grup ortaokul ve lise öğrencisiyle karşılaşıyoruz diyor Halil İmrek Aladağ'dan yazmış. Onları da tembihlemişler basına konuşmasınlar diye ama çocuk susar mı soruyoruz anlatıyorlar. Bizim okul arkadaşlarımızın kardeşleri, kuzenleri, akrabaları kalıyordu. Yangın çıkmış kapılar kapaklıymış kaçamamışlar. Çatıya koşmuşlar en üst kattan yangın merdiveninden de inememişler. Oranın kapısı da kapalıymış diye hep bir ağızdan anlatıyorlar. Kimi çocuklar ağlıyor bir kız çocuğu da en kötü ölüm bence yanarak ölmektir demiş. O an herkes susuyor. Ben de bir şey daha soramıyorum artık demiş. Böyle bir Halil İmrek'in bildirdiği bir durum bu. Bir de ilginç şey var. Konuyla ilgili açıklama yapan elektrik mühendisleri odası Emo'nun açıklaması var. He. Çarpıcı değil mi? İdari dava daireleri genel kurulundan, bunda evrenselden okuyabiliriz. Okul ve yurtları yangın güvenlik sisteminden muaf tutan, yani bahşiş yangın ve güvenlik sisteminden ayrı tutulmuş. Nelerse. Neden efendim, Neden? Efendim? Nasıl bir mantık ve gerekçesi varmış? O kadar sıkı denetlenmesine lüzum yok diye anlaşılıyor. Okul olduğu için, yurtçı evet. olduğu için. Evet. Zaten. Ha yani. Anlaşılır değil mi? Aynen, aynen. Hükümetin bu düzenlemeden geri adım atmadığına da dikkat çekmiş elektrik mühendisleri odası. (EMO). yangının nedeni olarak gösterilen elektrik kontağının önlenemez bir felaket olmadığını belirtmişler. Gerekli önlerine alınmadı diyorlar ve en üst düzey yetkililerle görüşmeye çalıştıkları halde kendilerine ne denmiş? Bunlar genç adamlar atlayıp kaçarlar. ...yurtlara, okullara yangın algılama sistemi kurmaya ne gerek var dendiğini hatırlatmış. Eğer Algılamadan böyle... mı kaçarlar? Hı? Yangını algılamaktan mı kaçarlar? Evet. Neyden kaçarlar diyorlar? Şeyden mi? E, yangın Hı. merdiveninden atlayıp kaçarlar mı diyorlar? Evet. Büyük bir soru işareti Türkiye'nin e, bence e, güncel yapısında çok büyük bir soru işareti. Yangın merdiveni yapacaksınız ve bu insanları yangın merdiveni yaptığınız takdirde e, yurtlardan kaçmasını nasıl engelleyeceksiniz? gibi bir durum söz konusu. Aynen Avrupa Birliği vize sürecinde hatırlatıyor bana. Evet yani büyük bir güvensizlik ve çocuklara şey var. E güvensizlik yani, yüzünden çocuklar cayır cayır yanına geliyorlar. Evet, e, gençliğe ve çocuklara bir güven evet, duyma. E, temel şey, problemlerden bir tanesi bu. Belki bu. en temel problem bu. Evet. İnsanları daha da öldürebilecek olan problem bu. Bu yüzden çözülemeyecek ve umutsuzluğa sürülecek olan problem bu. Asla sorumluluk veremezsin. Evet. Kaçar onlar. Düşünce. Sevişir, cinsel ilişkiye girer evet. vesaire. Çok tehlikeli şeyler yaparlar. Başlarına kötü şeyler gelir. Ailelerine sonra ne dersiniz? Öldüğü zaman bir şekilde söylersiniz. Biz sizin çocuklarınızın namusunu korumak için orada aynı şekilde tutuyorduk. Kapalı kapılar ardından yangın merdivenin altında diye. Ama Neyse ki, öbür türlü zaman cevap verememezsiniz diyeceğim de işte. o zaman da cevap veriliyor ki. Her şeye cevap veriliyor. Bu şeydeki Fakat enserdeki nasıl... hikayeyi hatırlayın. Orada da cevap verilmedi mi sonuçta ailelere? Fakat çok şey var ee, Volkan Pekal'ın e, haberine de baktım şimdi buldum ee, e, Öfrensel gazetesinde diyor ki Veysi kaynağı anladı diyor başbakan yardımcısı yangın merdivenleri kilitli değildi niye kaçmadılar diye soran e, ama istifa etti değil mi Veysi kaynakta hepsi istifa etti tabi bunlar kaynak Başbakan yardımcısı etmedi mi pek ısrar Hı -hı. etmeyeyim Çocuklar şey demişler çünkü merdivenler kilitliydi ondan kaçamadık demişler ve böylece doğrudan iste, e, dolaylı olarak daha doğrusu e, Başbakan Yardımcısı kaynağı yalanlamış oluyorlar. 11 öğrenci ve 1 görevli hayatını kaybetmişti 22'de yaralı. 12-13 yaşında çocuklar ve 4 görevli yaşananları anlat. Toki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmiş çocukları. Fotoğrafları da var ama buzlanarak verilmiş. Evet. Mozaik halinde tabii e, haklı olarak yani yangın 3 katlı binanın zemin katında başlandığını söylemişler. Ve e, yangın merdivenleri kilitli olduğu için kaçamadık demiş birisi mesela çocuklardan Can havliyle pencereden atlayanların kendilerini kurtardığını anlatmış. Önce duman kokusu aldık demişler sonra yangın diye sesler duyduk. Aşağı indiğimizde görevliler siz yukarı çıkın biz yangını söndüreceğiz demişler. Bu da akıl almaz bir şey. Onlar göz altında olan 13 kişiden bazıları herhalde. Zeminde halıların bulunduğunu ve görevlilerin merdivenlerin ahşap olduğunu anlatan bir görevli de Merdivenlerin ahşap olmasının etkili olduğunu söylemiş. Bir yeğeni hayatını kaybeden, diğeri de yaralı kurtulan, ismini de vermek istemeyen bir vatandaş da şöyle demiş. Yurdun eski olduğu gerekçesiyle yeniden yapılmak üzere yıkılınca öğrencilerin Süleymancılara tırnak içinde ait olduğu belirtilen yurda yerleştirildiğini belirtmiş. Biz çocukların devlet yurdunda kaldığını zannediyorduk demiş. Böyle. Karışık işler işte yani endişe verici kız çocukları hedefte gibi bir şey çıkıyor ortaya tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden faciaya bir dizi bir seri halinde ihmalin neden olduğunu da belirtiyor. 30'dan fazla öğrencinin kaldığı yurtta yangın sırasında sadece iki görevli varmış. Kız çocukları hedefte diyen kim? eğitim İş sendikası başkanı Mehmet Balık. Burada erkek çocuğu ya da kız çocuğu olmasını belirleyen bir faktör var mı? Ya da canlarını kurtarmasını engelleyen bir durum mu? Söz konusu olmuş. Ben ilk bakışta evet. o şekilde bir şeyden korktum. Suudi Arabistan'daki olan olan bu tip yangınlarda çıkan haberlerden vesaire şeyler geldi aklıma ama burada öyle bir durum yok. O da cinsiyetçi boyutta yaklaşmanın da bir manası evet. var mı? Yok. Bence gerek yok. Doğru. Ee, yani yurt yönetmeliğinin delik deşik olduğu e ve şey var Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili Türkmen'de Adalet ve Kalkma Partisi artık bu eğitim politikasından vazgeçmeli devlet asıl görevi olan eğitimi hiçbir derneğe ve vakfa devlet mümlid demiş orada da bir şey oldu değil mi Bakanlıkta bir devir teslim töreni daha oldu eğitim bakanı Nabi Avcı kültüre geçti transfer oldu. Şimdi eğitim bakanı kim? Eğitim bakanı mı şimdi kim? Söyleyeyim şimdi bir sen. O kadar hızlı değişiyor ki ben de yani şey yapamıyorum. Eğitim bakanı. Yani hedefte kimi alacağız? İsmet Yılmaz işte. İsmet Yılmaz. Evet. Değitimde İsmet Yılmaz ne bakanıydı? Yok. Onu hatırlamıyorum. Ulaştırma bakanı. Ulaştırma olur. bakanıydı galiba. Ha, Böyle... Rotasyon gibi bir şey olduğu anlaşılıyor. Yeni Kültür Bakanı Navi avcı da şey dedi... Uzmanlık vesaire... Her şeyden önce dua... Diye dua. geçen gün... Dua edelim demişti... Böyle bir durum var... Yangın ülkesinin çocukları... Diye de yazılar çıkıyor... Anladım. Gazetelerde... Ama Hürriyet'in manşeti... ya yani yorum manşet... Her zaman tasvip edilecek bir şey... Olmamakla beraber... Müthiş fotoğraflarla yani yarı yanmış isler içinde genç küçücük çocukların Allah maklı ve korkunç yiğit içinde diyebileceğim fotoğrafları var. Türkiye 12 canı alıyor diye. Sansürsüz. Evet ama bu gerçekten muazzam bir fotoğraf olmuş yani İhlas Haber Ajansının fotoğrafı imzasını taşıyor. Yangından kurtulan çocukların gözlerinde facianın şoku vardı. Acı dolu yüzleri ve elleri dumandan simsiyah olmuştu diyor ki aynen öyle. Ee, ölen kızların bütün isimleri ve fotoğrafları var. Hayata çıkış yok demiş işte. Anahtarları üzerinde bulunmayan korsuz kapılar açılamayınca yangın merdivenini kullanamayan çocukların <gülüyor> şansı kalmadı. Ve alevlerin arasında kalan kızlar. Birbirlerine sarılıp ölümü beklediler. Yani Bangladeş'te, Burma'da, pek çok yerde, yoksul ülkelerde duyduğumuz haberlerini yapmaya çalıştığımız, aktarmaya çalıştığımız haberlerden çok sayıda bir şey daha. Ve yaralı kurtulan 22 kişinin çoğu pencerelerden atlayanlardı diyor. Öte yandan da... Ee, yani işte o değişiklikten de bahsediyor Ceyhun Kuburlu'nun bir Mesela şeyde e, 2007'de yürürlüğe giren yönetmelik 7, 7 katın altındaki eğitim Tesisleri için yangın alarmı Takma zorunluluğunu kaldırmış Nasıl? 7 katın altında olunca Yangın alarmına lüzum yok Ucuza geliyor o zaman herhalde Bu kadar pahalı bir şey mi? <gülüyor> ne münasebet kararın tasarruf olsun diye alındığı iddiası var. Yani bir duman dedektörü ve bir yangın şeyi bu kadar pahalı bir şey mi? İtibardan tasarruf olmaz demişti Cumhurbaşkanı. Valla bilmiyorum. ile ilgili olarak eleştirilere karşı. Burada tasarruf olmuş işte. Bakanlar olay yerinde en ufak ihmale en ağır cezayı vereceğiz. İhmale olanlar sonuna kadar cezasını çekecek demiş ama Bakan Kaya mesela hiç Fatma Betül Kaya Sayan, Fatma Betül Sayan Kaya çok uzun bismi var. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve içişler bakın Süleyman Soylu ile beraber gitmiş Alada. En ufak ihmal varsa sonuna kadar titizlikle araştırılacak ihmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek demiş. Ama çok şey değil. <gülüyor> Doğrusu. Bir de şeyden bahsedelim. <gülüyor> bu iş şimdi, e, e, ekonomi e, den ekonomi bakanı Zeybekci de ihmal varsa da ammüden cinayettir gibi ağır bir söz söylemiş ama e, emin değilim bunun sonucunun şey yapılacak Peki şey medyaya da bir bakalım kanki medya ne diyor bu konuda. Nasıl bir faciayı nasıl anlatmışlar? Bakalım efendim hemen. Sabah gazetesi faciayı 12 gözaltı demiş. Yurt müdürüyle birlikte 12 kişi gözaltında 2 kişi aranıyor diye de yazmış. Bu arada yurt müdürünün galiba çocuğu da bu ölenler arasındaydı. Öyle mi? Evet öyle bir şey okudum bir bakmak lazım tekrardan kontrol etmek lazım. Gözaltında mı kendisi? Öyle yazıyor. Neden diye sormuşlar. Adana Alada ilçesindeki Yeni, yeni Şafak bu soru. Adana'nın Alada ilçesindeki Kız Yurdu'nda 11 çocuk ve bir eğitmenin can verdiği yangın Türkiye'yi kahretti. Elektrik panosunda çıkan yangında çocukların neden tahliye edilemediği bilirsizliğini koruyan ağır ihmal olduğuna dair ciddi iddialar var deniliyor ki ihmallerin olduğu Yeni Şafak tarafından da dile getirilmiş. Evet bu önemli bir şey. İhmalden bahsediyor olması. Can yakan ihmaller deniliyor. Ee, ...yangın merdiveninin kapı kolu yoktu... ...elektrik panosundaki şalterler eskiydi... ...kaçak akım rölesi bulunmuyordu... ...binanın içi vernikli ahşap kaplıydı... Hmm. E, ...demiş Star gazetesinde... ...bu durumda can yakan ihmaller diye söylemiş... ...bu arada Star gazetesinde sonunda yayınlanan... ...bir haber var... ...gerçekten çok büyük felaketler yaşanıyor şu anda... ...Halep'te... ...yani doğrudan Esad kendisinden kaçan... ...Esaad rejimi kendisinden kaçan mültecileri artık... ...kendi yaşadıkları şehirde mülteci olan insanları da... ...öldürmeye başladı... Evet. Yani e, çoğu kadın ve çocuk 106 kişinin cesedinin toplandığından bahsediliyor. Hemen yanı başında annesinin nerede olduğunu gösteren, kardeşinin nerede öldüğünü gösteren insanlar var kameralara. Ağlaya ağlaya. Yapabilecekleri başka bir şey yok çünkü. Kardeşini, küçük Bir kardeş ölmüş, bir kardeşi hastanede ve durumun ne olduğunu bilmiyor. Genç bir adam bu, 16-17 yaşlarında. Bir diğer, diğer da annesinin cenazesi başında işte ağlaya ağlaya ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve anlatmaya çalışıyor. 250 bin kişi... Kaçmaya çalışıyor bu arada Halep'ten e, Esad'ın ele geçirdiği, rejimin ele geçirdiği bölgelerden. Sadece rejim de değil Rus hava saldırısı ve İranlı, İran'ın generallerin başında olduğu Lübnanlı militanlar da var bu işin içinde. Neyse akşam gazetesine dönelim. Evet süreyi de bitirirken. Akşam gazetesinde de milli yazılama FETÖ hançeri demiş ama bu konu, o konuyla alakalı değil eee hangiye acaba Neyse Türkiye çocuklarını ağlıyor demiş. Ala Dağ'da 12 kişinin can verdiği yangın faciasına detaylar yürek dağladı. Yavrular son nefeslerini birbirlerine sarılarak vermişler. Bir ee, şey var mı? İhmaller, İhmaller. zinciri zincir onlar da görmüşler. Haziran ayında yurtta denetim yapıldığı halde nasıl geçer not verildi. Yangının büyümesine ahşap, ve ahşap çatı ve polyester hıllar neden oldu. Bunların neden izin verildi. Çocuklar yangın merdivenine ulaşmasını ne engelledi diye sorular sormaya başlamışlar. Bir felaketten ardından sonunda akşam gazetesi evet. gibi gazeteler. Ama işte el değiştirmenin de belki bir etkisi var değil mi? Yok. Bu benim o kadar hızlı, hızlı mı? O kadar hızlı mı? Neyse. Suyu açtık çarpıldık demiş Adana'da yurtta kalan bu canını kurtaran genç insanlardan bir evet, tanesi iki haber, de şeyi söyleyelim bir anetten de evet. iki haberle bitirelim kamu binalarında genellikle yangın merdiveninin kapısı kilitlidir efendim kilitliymiş evet a sınıfı iş güvenliği uzun ha genellikle bütün kapılar kilitliymiş yangın bu demin ki güvenlik problemi işte evet. kamu binalarındaki çalışanlara da kamu devlet memurlarına finan ya kaçarsa diye güvenmiyorsun değil mi ben genellikle merdi, yangın merdiveni neye, neye yarar? Yangın kaçmak için. Yapalım. Evet. Yani bir felaket durumunda. Yangın merdiveninden kaçtı. Yangın merdiveni yangından kaçmak için yapılmış bir şey, değil mi? Yak açarsa diye merdivenin kapısını kilitliyorlar. Ortada ontolojik bir sorun var. Evet. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Hacer Kayhan, yardımcı doçent doktor. Türkiye'de kamu binalarının büyük bölümünün yangın merdivenlerinin kilitli olduğunu ayrıca başka bir şey daha var. B kaçış rotasının da engellerle dolu olduğunu belirtmiş. Geçiyorum bundan daha fazla söylenecek bir şey yok. 17, bu arada şöyle bir haber de gördüm. Çok özür dilerim. 21 Mayıs 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Yangın merdiveninden kimler kaçıyor, kimler tutulamıyor, kimler tutuluyor diye soracak olursanız. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına şüphelisi Rıza Sarraf'ın ek ifadesi bahsediliyor bu haberde. Sarraf'ın adliyenin yangın merdivenlerinden kaçtığından bahsediliyor. Sar Kamu binası değil mi? Kamu binası. Adliye. E, hani kapalıydı? Sarraf'ı açık. Kimine açık, kimine kapalı. Evet. Kamu binalı. Neyse. Belki iddia tabii ki bu, açmamıştı olabilir. Eğitim senden de, Kara Göz Adana şube başkanı Kara Göz Aladağ, Kara Göz Aladağ'daki orta öğretim yurdundaki yangında ölen çocukların yaşlarının o yurtta kalmaya uygun olmadığını, Aladağ'a gittiklerinde sağlıklı bilgi almalarınınsa polis tarafından engellendiğini söylemiş. Neden peki? Neden efendim? E, çünkü gerginlik yaşanmasın diye. Yani Adana Eğitim sen Başkanı Ahmet Karagöz keşke bu müthiş önlem alınmış. Yani bakanların ziyaretinde serbest sonra <gülüyor> gerginlik yaşanmasın diye gözaltına almışlar. Nasıl Eğitim sen Başkanı? Önleyici tedbir. Önleyici tedbir. Kapsamında Kri gözaltına Antir, Evet Ahmet Karagöz keşke bu önlemleri yangının çıkmaması için alsalardı çocuklarımız ölmeseydi daha iyi olurdu demiş. Gazete duvardan da Nergis Demirkaya'nın haberi. Evet. Durum bu. Ee, konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ee, şimdi birkaç programda zaten alternatif ekonomilerden bahsediyoruz. Ee, tam da yanımızda, dibimizde, yöremizde olan bir iki örnekle ilgili haberlerle başlayacağız. Ee, zaten bu örnekleri zaman içinde inşallah burada da e, misafir etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu haber Zapatista Kahve Kolektifinden. E, kısaca ben onların bilgilendirme metninden bir, e, kısa bir bölüm okuyacağım. E, bizler alternatif ekonomileri, kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, adil ticareti ve Zapatista deneyimini önemseyen ve destekleyen kişiler olarak bir araya geldik. Ve İstanbul Zapatista Kahve Kolektifini oluşturduk. Yaklaşık bir yıldır Meksika Çiapas'tan İstanbul'a Zapatista Kahvesi getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kolektif çalışmanın ilkelerine bağlı olarak konsensus bazında eşitlikçi, karar süreçtirici ve yatay bir organizasyonuna yürütülüyor. Çalışmalarımıza destek vermek isteyenlere ya da çalışma ilkelerimizi kabul ederek kolektife katılmak isteyenlere de kapılmalarımız açık diyorlar. Zapatista deneyimini bilenler, bilmeyenler vardır dinleyicilerimiz arasında. Biz de bahsedeceğiz daha sonra. Ama kısaca bahsetmek gerekirse... Zapatistalar Meksika'nın Chiapas <gülüyor> bölgesinde yaşayan maya yerlilerinin bir kısmının kendilerine taktığı addır, diyor Metin. Bu insanlar 1994 senesinden bu yana kendi işlerinde örgütlenip kapitalizmini dayattığı üretim-tüketim modeli ve sömürü ilişkileri yerine kendi maya kültürlerinden beslenerek başka bir dünya için dayanışmaya dayalı kolektif bir yaşam modeli üzerinden yapılanmayı kendilerine dert edinerek yaşıyor. Bu amaç doğrultusunda bütün tarımsal faaliyetlerini doğaya dost yöntemlerle, ...atalık doğumlarla gerçekleştiriyor. Çocuklarını hakim sisteminin empoze edildiği devlet okulları yerine... ...başka bir dünyanın burada ve şimdi mümkün olabileceğini gösterdikleri... ...kendi okullarına yolluyor. Sağlık meselelerinde de geleneksel maya şifalan, şifalanma yöntemleriyle... ...modern tıbbi harmanladıkları kendi kliniklerine gitmeyi tercih ederek... ...günlük yaşamlarını örgütlüyor. Söz konusu kahve, bu bölgedeki zapatist aileler tarafından... ...kendi topraklarında emek sömürüsüne yer vermeden... Doğanın diline kulak vererek elde ettikleri gelirde yukarıda belirtilen yaşam biçiminin gereksinimlerini karşılamak üzere üretilmiştir diyorlar. Ee, arkadaşlar aslında e, bir miktar kahveye getirdiler zapatistalardan ancak gümrükte ve bir ticari bir kolektif yani ticari amaçla yapmadıkları için ve bir sermayeleri bulunmadığı için gümrükten çekip e, kavuracak e, paraları şu an yok. Hmm. O yüzden ön sipariş alıyorlar. Bütün bunlarla yani ön siparişten toplanan parayla çekip kavurup dağıtmaya başlayacaklar. Bununla ilgili bütün detayları aslında kendilerine e-mail atarak öğrenebilirsiniz. Ben bu kadarını söyleyeyim. E-mail adreslerini vereyim. İstanbul Zapatista Kahve Kollektif. İstanbul Zapatista Kahve Kollektif. At gmail.com Evet ilginç. Evet bir ikinci haberimiz aslında... Daha önceki programlarımızdan birisinde de buraya e, misafir etmiştik hatırlayacaksınızdır. E, o zaman adları Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişimiydi. Şu an bir Kadıköy Tüketim Kooperatifi oldular. Ve geçen hafta sonu e, bir dükkanda açtılar. E, bu dükkan işte, e, tamamen dayanışmacı bir şekilde e, kolektif ya da kooperatif üretim yapan e, kırsal üreticiden doğrudan getirilen... Ürünlerin satıldığı bir e, ya da tüketiciyle diyeyim bir dükkan olacak. Caferah Mahallesi Hacı Ahmet Bey Sokak Uğur Apartmanı'nın no 11 Dükkan 9 Facebook'ta da bulabilirler zaten adresi Kadıköy Tüketim Kooperatifinin sayfasından. E, dükkan hafta içi 19-21 saatleri e, hafta sonunda 10 ile 17 arasında açık olacak. Ben bir de şey söyleyeyim İstanbul Zapatista Kollektif tek L ile mi yazılıyor? Kollektif, evet, evet tek ile. Gmail .com. Şimdi e, geçen haftalardan beridir aslında Arjantin'deki e, Alternatif Ekonomi ağından, e, bu ağın nasıl başladığından e, ve e, nasıl ilerlediğinden özellikle de işgal fabrikalarından bahsediyorduk. E, bu sabah aldığımız bir haber, geçen programda bahsettiğimiz bir kol, kolektif kooperatif otel vardı hatırlayacaktır belki e, dinleyenler Dinleyin, otel evet. Baven otel Baven bir sene önce e, kadar e, şey yani bir hukuki süreç sonucunda e, hukuki statüsünün ne olacağı belirsiz olan bir noktaya gelmişti bu, bu sabah aldığımız yani onların akşamı bizim sabahımız olan haber e, bunu yendikleri ve tekrar kooperatif e, statüsünü yani işçilerin e, oteli sahipleri olduğu statüsünün ...tekrar teyit edildiği... ...yani o mücadeleyi son bir senedir. Olan ne diyorsun mücadeleini... ben yani bir son dakika... ...bir flaş haber verdik... ...açık gazetede. Bilmem ne kadar önemli... ...bu flaş haber... Ya, böyle, haber, haber önemli. Önemli. <gülüyor> ...böyle iyi bir... ...haberle başlayalım. Şimdi yine Arjantin'den aslında... ...daha farklı işgal fabrikalarından... ...çok daha farklı... ...aynı süreçle başlayan işgal fabrikalarıyla... ...ama... ...bir ne bileyim sektör olarak çok daha farklı bir yapılanmadan bahsedeceğiz. <gülüyor> Bu da e, Karton Yeros yani aslında atık toplayıcı, çok toplayıcıların e, kurmuş olduğu e, kooperatifler. Şimdi Karton Yeros e, yaklaşık yani 2001 yılındaki krizle aslında yine e, gündeme gelmiş bir durum... E, 2001 yılında e, kriz yaşanan krizle, ki 2001 yılında e, tabii bir bağlam verelim. Buenos Aires'te özellikle, e, bu bahsedeceğimiz örneklerin çoğu Buenos Aires'te, e, çöp toplama, yani bugün Türkiye'de aslında olduğu gibi, e, belediyelerin izin verdiği şirketler dışında insanların çöp toplaması yasa dışı e, bir şekilde yapılıyor. Tabii ki birçok insan yine de e, geçim kaynağı, yani geçimlerini sağlamak için, çöp topluyorlar. Ancak 2001 yılında olan bir şey bunu iyice krize sokuyor. 2001 yılında krizin iyice şiddetlenmesiyle işsiz kalan birçok insan sokaklarda atık toplayarak ve bunları atık şirketlerine atık dönüştürücü şirketler o dönemde çok fazla yok. Satarak para kazanmaya başlıyor. Ve yaklaşık 2000, yani 2001 yılında bu Büyük şehir, Buenos Aires Büyükşehir, metropolitan e, bölgesi içinde yaklaşık 100 bin e, atık toplayıcısı olduğu söyleniyor. E, tabi bir yandan atık toplayıcıları, bu tabi sadece Arjantin'in e özel bir şey değil her yerde, e, atık toplamının gerçekten bir iş olmadığı e, ve yani bu emeğin e, hem itibarsızlaştırıldığı hem e, görünmez kılındığı hem de çok kötü muameleyle gündelik yaşamlarında bu emeği verirken çok kötü muameleyle karşılaştıkları bir durum var. Ee, tabii bu yüz bin e, karton yeros yani atık toplayıcısı aynı zamanda geçen programlarda da bahsettiğimiz için tekrar söyleyeyim, e, yani bir mahalle örgütleri aynı zamanda işsizlerin örgütlenmesi vesaire gibi ciddi bir e, toplumsal örgütlenme süreci içinde yaşandığı için bu süreç onlar da e, Çoğunlukla örgütlüler ve e, özellikle belediyelerle bir mücadele içindeler çöp e, atık toplama hakkını edinmek için. Ve 2002 yılında e, Buenos Aires Belediyesi bir e, şey geçiriyor e, bir karar geçiriyor bu da e, sıfır atık ya da sıfır çöp e, kararı gibi bir şey. Yani artık çöplerin ve atıkların özellikle geri dönüşümüne doğru hareket etmek. Yani sadece toplamak ve atık depolama yani landfill dediğimiz atık depolama yerine atıkların geri dönüşümüne geçmek. Bu da tabii daha ciddi bir ve daha farklı bir emek süreci demek. Yani atık toplayıcıların aslında atıkları hem de ayrıştırması ve ayrıştırarak bu merkezlere getirmesi. Bayağı çok merkezleri. ayrı bir endüstri... Aynen. ...bir sektör olarak... ...ortaya çıkıyor değil mi... ...atıkların ayrıştırılması evet. bambaşka bir iş çünkü... ...çok evet. yani zor, sadece zorlu toplayıp, bir iş... Aynen. ...sadece toplayıp atık depolama... ...merkezine götürmek değil... E, ...toplandığı yerde genellikle... ...yani evin işte çöp kutusunun... ...orada mesela ayrıştırılması... ...ve ayrıştırıldığı... E, ...maddeye göre farklı farklı merkezlere... ...götürülmesi ya da bir merkezde yine de... ...orada farklı süreçlerden geçmesi demek... Ve dediğimiz bahsettiğimiz bu örgütlü güçlerinden dolayı aslında atık toplayıcıları belediyeyle bu konuda şirketlerin yani bu atıkları dönüştürme işini yapacak olan yani o, o sektörde olan şirketlerin kooperatiflerle çalışma zorunluluğu getiriyor. Yani burada atık toplayıcıların emeği hem tanınıyor yani kiminle çalışacakları bir şekilde kayıtlı. Bir şekilde hem de kooperatiflere burada e, bir e, öncelik veriliyor. Birçok belediyede hepsinde değil. E, şimdi başka ne diyeyim? Ha, Şöyle bir şey var. Yaklaşık 12 tane şu anda kooperatif var. Yani atık toplayıcı. İstanbul'dan, Zare... evet, İstanbul'dan daha küçük bir şehir olan. Manisa'da yaklaşık 12 tane Öyle e, mi atık toplayıcı var. Yaklaşık 5500 e, atık toplayıcısı olduğu bugün... E, aslında 2012 verileri elimizdekiler ama e, o dönemde söyleniyor ve bunların yarısından fazlasının kooperatiflerde örgütlü olduğunu biliyoruz. E, bunlardan bir tanesi mesela El, El Seyibo kooperatifi 1997'de kurulmuş. Çok daha önceden yani bahsettiğimiz sürecin başlamasından daha önce e, kurulmuş ve 10 tane kadın tarafından kurulmuş. E, bu 10 kadın aynı zamanda yoksul kadınların barınma e, sorunları ve e, kadın hakları ile ilgili aktivizmde yapan e, on kadın ve bir aslında e, yani kolektif bir şekilde gelir getirici bir faaliyette bulunmak için e, atık toplama işine on kişi olarak ve başından itibaren bir kooperatif olarak giriyorlar e, ve e, aynı zamanda 2001-2002'den sonra özellikle yani atık toplayıcı kooperatiflerin e, belediyele mücadelenin kazanması ve kendilerine daha ciddi bir alan açabilmelerinden sonra ee, aynı zamanda aileleri e, geri dönüşüm, atık ayrıştırma vesaireyle ilgili eğitmeye de başlıyorlar. Yani atık topladıkları yerlerde. Ve e, bugün <gülüyor> Seybo Kooperatif'in 67 e, tane üyesi var. E, ve yaklaşık e, işte ayda 500 dolar civarı hatta daha fazla gelir elde edebildiklerini söylüyorlar. E, çok daha büyük bir e, Dışlanmış işçiler Hareketi denen 2005 yılında kurulmuş bir atık e, toplama kooperatifi mesela o kendi çalıştığı e, belediyeyle e, sözleşmesi olan belediyeyle öyle bir şeye girmiş ki e, sözleşme yapabilmiş ki mesela birçok sosyal hakları tanınıyor. E, sigortalı çalışıyorlar e, çocuk bakım hizmetleri ve sağlık hizmetlerine erişimleri var bu e, sözleşmeleri üzerinden. Yine, e, nasıl diyelim, Cooperative Recuperados Urbanos Leste, e, Doğu, Doğu, Doğu kentin kurtarıcı e, kooperatifi, <gülüyor> kurtarıcıların kooperatifi. Recuperados aslında daha başka bir şey de, kurtarıcı bence iyi bir şey oluyor. E, bunlar da 2002'den itibaren e, kooperatif olarak faaliyet gösteren ve bugün yaklaşık 500 üyeleri olan bir kooperatif. E, Burada şeyden bahsetmek lazım genellikle şöyle yani atıkla ilgili ekipman ve kamyonlar mesela genellikle bu kooperatiflerin sözleşmeleri olan belediyeler tarafından veriliyor. Yani bunu şunun için söylüyorum aslında bu toplumsal mücadele önceden hiç tanınmayan ve hatta krimin, kriminalize edilen <gülüyor> bu emek ve itibarsızlaştırılan bu emek bugün kooperatifli işte sağlık hakları, eğitim hakları, çocuk bakım hakları olan e, ve belediyelerin bir takım ekipmanları onlara sağladıkları e, bir sektöre dönüşmüş durumda e, ve de e, ciddi aslında çok da e, iyi yani makul bir geçim kaynağı sağlıyorlar yani bayonetaires e, şartlarında ayda 500 dolarlık gibi bir e, gelir ee, azım sanacak bir gelir değil. değil. Gerçi çok ciddi demir emek sarf ediyorlar yani bu şey değil. Bu bu 500 civarı dediğim aslında bütün, neredeyse bütün kooperatiflerde az çok ortalama kazanılan bu ve bu bir maaş gibi yani bu bir bonus gibi değil. Yani herkes aslında aynen bu maaş alıyor o kooperatifte. Üzerine bir takım bonus mekanizmaları olan kooperatifler var. Yani daha fazla belli bir miktarın üzerinde ayrıştırdılarsa alabilir, daha fazla alabilirler gibi. Ama bu da ciddi bir kazanç eşitsizliğine yol açmıyor. Ben de tam bu noktada bir ekleme yapabilir miyim? Çok ilginç bir şey şimdi bağlıyorum ben de. Hı hı. Önemli bir film vardı. Dün gösterimi yapıldı. Josh Fox'un. How to let go of the world and love all the things that climate can't change diye. Uzun bir ismi var. Bence olağanüstü güzellikte bir film. Yani dünyayı nasıl ipin ucunu bırakırsın ve ondan sonra buna rağmen de iklimin değiştiremeyeceği bütün her şeyi de nasıl sevmeyi öğrenmek gibi. Hı hı. Bir adı var. Son derece çarpıcı bir film olduğunu söyleyeyim. iki saat falan. Onun son bölümlerinden son bölümünde Zambiya'da bu şey bölümü var The Revolution Will Be Solarized diye bir bölüm yani devrim güneş panelleriyle olacak diye orada bir adamdan bahsediyor filme çekilmiş Joe Muitumwa bu bir kabile reisi ama aynı zamanda Zambiya'nın çevre eğitim merkezi direktörü ve kuş uçmaz kervan geçmez köylere gidiyor hiçbir şey yok hiçbir şey yok köyde Işık yok e, hastanelerinde de elektrik yok okullarında da elektrik yok ve buralara e, işte güneş enerjisi götürüyor yani her şey gündüz yapılmak zorunda ve sonunda e, gerçekten bunu başarıyorlar ve müthiş gözle görülür bir ilerleme oluyor şimdi Başka bir şeye bağlanıyor oradan. Çocukları okurken filan görüyorsun da e, oradan da e, sulama çünkü tek bir şey var. Corn maze gibi bir lafı adım olan Hı -hı. bir şey. Tek tip bir beslenme şey var. Ayda da, yılda da iki defa. Yılda iki ay sadece hasat edilebilen bütün yılda yenilen bir şey böyle ne sebze var ne meyve var filan böyle çünkü su yok oysa çevrede su var. su var suyu getirmek için de bu solar sistemi kuruyorlar yani güneş panelleriyle güneş enerjisiyle irigasyon sulama sistemi kurma bunun da en önemli şeyi kadınları güçlü kılmak ve böylelikle de bir Küçük, ondan sonra küçük sebze bahçeleri, sebzelerin pazarda satılması falan olacak ve bu şekilde de işte fahişelik gibi, AIDS gibi şeylerinde evet. önünün alınması gibi bir durum var. Şimdi bunun üzerine çalışıyor Okuldaki çocuklardan biri de not almış, İngilizce eğitim görüyorlar. Ve ee, Josh Fox diyor ki bazen gerçekleri e, bir okul defterinin satır <gülüyor> aralarında görebiliyorsun. Şöyle yazmış çocuğun teki bir kız çocuğu. Freedom is meaningless if there is poverty diye. Yani yoksulluk varsa özgürlüğün, özgürlüğün bir anlamı yoktur <gülüyor> diyor. Şimdi bu filmin yeniden gösteriminde yapılacağı vadini aldım ben <gülüyor> şeyden Basif Court'tan yani, Türkçe alt yazılarıyla. E, açık Radyo Duyurusunu yapacağız. Bütün üzerinde konuştuğumuz konuları e, içeren bir şey de şimdi senin anlattığın konuyla çok bağlantılı evet. olduğu için bu bölüm aklıma geldi. Teşekkür ederiz. E, yalnız bir, bir şey, bir feminist ihtisasçı olarak bir not düşeyim. E, böyle e, şunu çok gözlemliyoruz. Biraz böyle konudan e, uzaklaşacağım ama e, mesela daha önceden sebze bahçeleri Kısıtlı bilmiyorum senin bahsettiğin beraber bir örnekte öyle miydi çok kısıtlı mesela yapılıyor çünkü çok kısıtlı su var ve bu genellikle kadınların alanı olarak yani kadınlar yapıyor ve işte hem onların sorumluluğu hem de onların kontrolü altında ancak bahsettiğin gibi bir teknolojik değişmede burada teknolojik değişmeyi mesela sulama teknolojisinin gelebilmesi hmm. olarak şey yapıyorum. Ve e, o kadınların alanı olan alan yükselmeye başladığında erkeklerin ne, oraya el, el koyduğunu <gülüyor> çok e, görebiliyoruz. E, ya da mesela oradaki corn maze yerine diyelim ki e, başka bir şey da, daha üretilmeye başlandığında e, o üründeki e, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne göre... İşte kadınların mesela fasulye diyelim ki yapmaya başladılar top, yani ortak olarak, hane olarak. E sen bostanda çalışma artık fasulyede çalış deyip kadınların alanından emek çektirmeye zorlamasını da görebiliyoruz. Yani çok şey e, ya dikkatli, ihtilaflı bir e, süreç oluyor. olmak gerekiyor evet. ama adamın e, daha henüz bu yürürlüğe tam konmamış. Öncelikle yalnız panelleri bütün Aynen. şeye getirmişler yani. Aydınlanmış ve eğitimde tabii inanılmaz bir fark ettiğini görüyorsun. Evet, belki en önemli tarafı o olabilir. Doğru. Ve çocukların da gözleri ışıl ışıl yani bu işin içinde olmaktan. Fakat adam şeyi anlatıyor yani hiçbir şekilde burada kalacak ve burada üretilecek paneller hmm. diyor. En önemlisi de ha, o. Tamam. Yani panellerin, güneş panelleri de Zambiya'da da değil, o bölgeye de götürüyor evet, eminim, üretmek üzere. Dışarıya bağımlı da olmadan ba evet. oradaki kapasiteyi de artıracak çok bir Çok şey, ilginç yani. bölümlerden biriydi filmdeki. Her tarafı ilginç de yani ben de oradan anlattım. İyi. Bizim için de iyi bir e, örnek derslerde de gösterebiliriz e, tahminen. E, şimdi çok da vaktimiz kalmadı. Ben bu karton yeros e, meselesini toparlayayım. Ondan sonra ki programda artık Yunanistan ve Yunanistan'daki güncel örneklerden bahsetmeye başlarız. Ee, şöyle yani bence bu çok önemli bir örnek şu açıdan e, işte yani bütün ülkelerin geçtiği işte ekonomik kriz dönemleri ya da e, 80'lerden itibaren işte dalga dalga gelen e, neoliberalizm özelleştirmeler vesaireyle. Eskiden düşündükleri kadar güvenceli işlerde olmayan da işten çıkarılan çok fazla insan oldu bir sürü ülkede. Ve yani bunun buradan en aslında ümitsiz ve en dipte ve belki de işte toplumsal alanda en itibarsız, en pis ve en işte şey iş gibi görülmeyen işlerden bir tanesinde güvencesiz bir şekilde çalışan insanların örgütlendiği zaman neler başarabildiğini ee, ve de bunu sadece ne bileyim bir sendikal örgütlenme değil aslında üretim sürecinin kendisini kolektif ve kooperatif olarak örgütlenmesiye neler başarabildiğini gösteren bir şey bugün e, işte, bu Buenos Aires gibi küresel bir metropolde belediyeyle e, işte, toplu sözleşme yapabilen neredeyse e, yaklaşık 3000 tane atık toplayıcısını e, örgütleyebilmiş olan bir hareket e, bir takım sosyal haklar kazanabilmiş bir hareket ve bunu da aynı zamanda bir ...hani e, ekonomik demokrasi e, üretimde demokrasi paylaşımında demokrasi şeklinde devam ettiren bir hareketten bahsediyoruz. Ve e, tabii burada yine şunun altını çizmek lazım. Bu ekonomik alanda böyle güçlü ve kuvvetli yani başarılı olabilmiş bir örgütlenme toplumsal hayatın diğer alanlarındaki örgütlenmelerle mümkün. İşte mahalle... Konsellerinden bahsettik, işsizler hareketinden bahsettik, işte karton yarası aynı zamanda daha önce bahsettiğimiz işgal fabrikalarıyla da aynı zamanda dayanışma içinde olan bir hareket. Ee, tabii ki ama her şey güllük gülistanlık değil. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de de bence daha fazla görmeye başlayacağız ya da görüyorsak da göremiyoruz. Yani çok fazla şu an o alanı ama e, atık toplama cidden e, yani sonuçta yani bir... E, artı değer üretimine açılmış bir kar alanına açılmış bir sektör haline geldi. Ee, ve belediyelerin bu işi hakikaten kime e, ihale edecekleri yani hem e, yani bunu bir sermaye yani bir şirketlere mi yoksa bu tür kooperatiflere mi ihale edecekleri hem de e, o şirketlerin de hangi şirketler olacağı e, bir ihtilaf alanı. Yani burada bir güç e, çatışması var. E, bu an de var. Ve yani e, ve hala devam ediyor aslında. Yani şirketler bu işin içine daha fazla girmek istiyorlar ve kooperatiflerin toplaması yerine. Yani bir kooperatifin bu işi kooperatif olarak e, bir şirketle, dönüştürücü bir şirketle yapması yerine. Bunlar kooperatif olmasın, bunlar bizim işçimiz olsun, toplayıcı işçilerimiz olsunlar, buraya toplasınlar gibi bir dönüşümü zorluyor. Ama daha da beteri, e, atık toplama ve dönüştürme yerine şu an birçok ülkede özellikle batıda e, atık yakma yani insan rengi evet. üzerinden yani bunları yerinden dönüştürmeklerine hem de yani tabii oradan ele, yani bir enerji elde ediyoruz e, ayağında. E, ayağında ama yani oradan ele, elde edilen enerji gerçekten o e, merkezin bile dönmesine yetmeyecek kadar bir enerji oluyor büyük ihtimalle ee, ve de çok yani ciddi. Düne sarısını hem... dünyayı yakarak ama Aynen. bir enerji elde ediyoruz diyorlar. Aynen. Ee, <gülüyor> evet. Yani hem de bu bu tür yani buradan biraz çevresel adaleti de bağlamak lazım. Bu tür yak, yakma merkezlerinin de e, hem en yoksul ve en dışlanmış e, mahallelere konulduğu ve bütün o ilk ilk elden bütün sağlık e, ve yani olumsuz etkileri. ...bu tür komünitelerin yaşamak zorunda kaldığını da biliyoruz. Şimdi bu arasında olan aslında böyle bir e, mücadele ki işte Hindistan'da da buna benzer bir mücadele var. Mesela atık toplayıcılarıyla ile e, belediyeler arasında. E, şimdi eğer yakmaya başlarlarsa tabii ki bütün bu ayrıştırma ve dönüştürme emeği ortadan kaybolacak... Ee, ve yine Karten iş, işsiz kalacak ve e, as, ve de yani yani felaket bir şey artık yapmak yani <gülüyor> evet, evet, bütün bunların yani yanı sıra bir şey. neyse Hindistan'la ilgili bir haberle e, bitirmek de iyi olabilir durumu çözüyorlarmış ama sinemalarda artık herhangi bir film seyretmeden önce ayağa kalkıp selamlayarak milli marş çalınacakmış çözmüşler meseleyi yani. Hindistan mod milli mod marşını biliyor musunuz? <gülüyor> hayır Herkes Çalacak. ayağa kalkarak böyle bir özel selamlar Selahattin Kadın erkek belki. <gülüyor> Aman bu yarabbim Bu yeni son haberimizdi Sana sakladık Saklamış Teşekkür ederim baba. İyi haberlerle geldim <gülüyor> ben Hayat i̇şte, felaket yo, diye çıkmıştım filmini... <gülüyor> Evet onu seyretmek <gülüyor> lazım İşte tamam. bilmeyenler evet. için de senin gibi Selahattin hazırlıyor şimdi Hindistan Birliği Marşı'nın nasıl bir şey olduğunu Tamam Tamam <gülüyor> <gülüyor> Yok sana ayağa kalkılacakmış ayrıca. Ben kalkıyorum müsaadeninize. <gülüyor> evet, o selamı öğrendin mi? Ama selamı da öğrendin mi? Böyle olmuş. Çıkmak olacak. için. <gülüyor> evet galiba bitiriyoruz. Bence <gülüyor> Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. ekonominin sonu Fikret adamman ve Bengal Bulut ile büyümenin ekonomi politik üzerine konuşmalar açık gazte şeyler devam ettik çalmaya Densmore'un doğum günü dolayısıyla çaldığımız ikinci parça da buydu evet Nehir Bilir diye çevirebileceğimiz John Paul Densmore'un 1 Aralık 1944'teki doğum günü münasebetiyle çaldık Doors grubunun şarkılarında payı olan aynı zamanda da davulcusu kurucu elemanlarından birisiydi birisi eee Şimdi e, devamını getireyim Biraz da uluslararası politika. Bu arada şeyi de vereyim. Dün verdik müjdeyi ama tekrar vereyim. Be Ross da e, ticaret bakanı oldu. O da batmış şirketleri aldı. Piker ettirip tekrar satmakla ünlü. Çok sıkı bir milyarder de o. Milyarderler kabinesi oluyor Amerika'da bu. Bu arada da iki buçuk milyon oyu aşmış durumda fark. Hillary Clinton'ın İki buçuk milyondan fazla oy alarak al kaybettiği bir durum var. İlginç bir sistem Abi, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kazanan hepsini aldır poker oyunu gibi. Ama e, şey var. E, peki sana bir soru da sorayım hemen. E, hazırım hazırım. Yeni bir tweet geldi. Kimden? Kimden? Ben ben bir tek kişinin tweetlerini takip ediyorum dünyada. Tek kişi. Donald Trump. Hanım, ben de Atilla Taş diyeceksiniz zannettim de Yok. cezaevinde olduğunu hatırlatacaktım size. Yok. Bu Donald Trump'ı takip ediyorum. Evet efendim. Ee, son tweetlerinden bir tanesinde şöyle dedi. Yazdı. Ee, Amerikan bayrağını yakanlar var. Hiç kimse izin verilmemeli hiç kimsenin Amerikan bayrağını yakmasına izin verilmeli Bir daha Eğer... gencin teki kendisini yakarken bayrağı kendisi yaktı. Evet. Sadece Asya ülkelerinde olmuyormuş bu olaylar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldu. Kendi ülkeleri içerisinde anlaştılar yapıyorlar. Yandı. Bir daha şey olursa yakarlarsa sonuçları olmalı. Ya vatandaşlığın kaybedilmesi, kaybettirilmesi vatandaşlıktan atılması veya bir yıl hapis diye ünlemle yazdı. Bir yıl hapis. Hmm. Ne diyorsun? Bayrak yakan vatandaşlıktan çıkarılmalı ve ya da hapse atılmalı mı? Hainler mezarlığı. <gülüyor> Çözüm hainler mezarlığı. <gülüyor> yani öldürülmeli de diyorsun ha? Yani eninde sonunda ölecekler. Şimdiden hazırlansın yerleri <gülüyor> evet. diyorum. Sadece Türkiye'de Kadir Topbaş'ın önerisi olarak dile getirmeyelim bunu. Bütün dünya için hainler mezarlığı kurulsa fena mı olur? Evet. <gülüyor> E, bu arada istifa etti mi Kazit Topbaş? Neden efendim? Bu arada konuşuyorduk ya Damadının Hı -hı. bu olaylarla anılmasından ötürü mü? Yok bir de hani, hatta e, holdingin hatta şey hatta. arsa açıklama yapmadı. Evet, belki, bir açıklama bekleriz. Arada. Ben ha, şimdi cevabını veriyorum. Böyle. İki iki anayasa maddesini ihlal ediyormuş bu durumda. Neymiş efendim onda? E, yüksek Mahkeme kararına göre hı hı. iki kez e, First Amendment dedikleri birinci ek Amerikan Anayasası'nda korunmuş bir hak. Evet. Seni üzecek bu biliyorum. Mesela ettin Yapabilecek bir şeyimiz yok ama. Ama yapacak bir şeyiniz yok. Evet. E, yüksek Mahkeme demiş ki herhangi... yani e, Mesela şey, orduydan da kaç, askerden kaçmak da dahil olmak üzere pek çok suç için insanları vatandaşlıktan men etmek e, anayasaya aykırıdır demiş. Hı hı. E, ve 1958'deki bir kararda da yüksek mahkeme yargıcı Earl Warren şunu yazmış bu vatandaşlıktan atma bir silah olarak kullanılabilecek bir şey değildir diyor bir vatandaşın davranışları konusunda memnun değilsen onu vatandaşlıktan falan atamazsın ne kadar kötü beğenmediğin bir işlem yapıyor olsan bile evet. olsa bile demiş evet. yani Trump iki ayrı anayasa maddesini de ihmal ediyor tamam onu geçtik Keşmir'de İkisi de e, nükleer silahlara sahip olan iki ülkede e, Hint ordusu işgal altında tutuyor. Bir, Pakistan ordusu da başka bir tarafı işgal altında tutuyor. He. Keşmirliler de bağımsız olmak istiyorlar. Hı hı. Böyle bir şey durumu var. Keşmir Keşmirlerin değil yani. Keşmir'in bir kısmı Pakistanlıların bir kısmı Hindistanlıların ortada top ateşi. Evet ve buzlular eridikçe küresel ısınmayla o farklı savaşlarda ölenlerin eşyaları da ortaya çıkmaya başlıyor çürümüş şeyler. Şimdi yedi kişi ölmüş. Çünkü bir Hindistan ordu üstünü basmış bağımsızlık isyancıları Keşmir'de. Bu ana kadar Temmuz'dan beri tartışma var. Bir Keşmir bağımsızlık lideri öldürüldü önde gelenlerden bir tanesini Hindistan kuvvetleri öldürdü. En az 80 Keşmirli de şu ana kadar Hindistan güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş durumda. Böyle de bir gelişme oluyor. Ee, bir de şeyi söyleyeyim Amerika'da o 340 şehirde asgari ücretin 15 dolara çıkarılması için 340 ayrı Amerikan şehrinde grevler ve gösteriler devam ediyor. İlk 25 kişi New York'ta tutuklanmış, gözaltına alınmış. Bayağı ciddi bir şeyde devam ediyor burada, bu sırada. Onu da söyleyeyim. Brezilya'dan da 10 binlerce kişinin protestosu var. O da yeni senatörde darbe meşru, şey gayrimeşru e, yani me, meşru seçilmiş başkanı me, devirdiler ya. Evet. Sonra da kendileri devirdilerdi. E, tam değil ama e, tam mahkemede sürünüyorlar evet. bir kısmı. Onlardan bir tanesi hakkında da yeni bir yolsuzluk davası daha açıldı. Aranıyordu filan. Bütün böyle ne kadar adam varsa yeni iktidarda başları belada şimdi yeni bir şey koymuşlar. Brezilya Senatosu'nda eğitim ve sağlık programlarını mahvedeceği düşünülen yeni kesintiler. Alışık olduğumuz şey kesintileri protesto etmek için gene Michel Temer'e karşı yeni Brezilya Başkanı Dilma Rousseff'i darbe dedikleri bir şeyin altından devirdikten sonra yaşları Feci şekilde belada bir de şeyi söyleyeyim ondan sonra tü, şeye dönelim Türkiye'nin dış politikasına Tennessee'de 3 kişi yangınlarda ölmüş. Gene ortalık yanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kış kıyamette bile orman yangınları hem de Great Smoky Mountains denen yerde büyük dumanlı dağlar denen yerlerde oluyor. 14.000 kişi kaçmış saatte 150 kilometreye varan fırtınalar esiyor. Bunlar sürekli artacak zaten. Küresel iklim değişikliği dolayısıyla. Tornado'da da bir şey, Alabama'da da bir tornado olmuş. Hortum mı diyoruz ona? 3 kişi ölmüş. Bu arada bayağı ciddi bir şey durumu var. Evet. Dönelim şimdi Rusya'yla olan ilişkiler sanmıları takip ediyorsun. Rusya'yla olan ilişkiler, hmm. Zaharova'nın yaptığı açıklamanın hepsini takip ederim. Evet, ne diyorlar? Ne diyorsunuz diyorlar, Türkiye'ye genel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Türk ordusunun neden Suriye'ye girdiğine dair yaptığı açıklamanın ardından açıklama beklediklerine dair bir başka açıklamayı daha yapmışlar. Evet Zaharov'a şey demiş değil mi? Biz söylenen sözlere değil, uluslararası antlaşmalarda atılan imzalara bakarız demiş. Canlı yani. Evet. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekatına ilişkin olarak asıl amacımız Esad'ın hükümranlığına son vermektir diye bir söz söylemişti. Hı hı. Bu sözleri şaşkınlıkla karşıladık demiş ve açıklama bekliyoruz demiş. Ee, Ankara'dan. Bu konuda bir ses var mı Ankara'dan? Var mı Selahattin? Yok mu şey indi <gülüyor> Selahattin'in bir ses. Ee, Ankara'dan bir açıklama gelmedi. Bu çok ciddi bir açıklama demiş Peskov. Ee, Metri Peskov. Hem önceki açıklamalardan hem de bizim mevcut duruma yönelik anlayışımızdan farklılık gösteriyor. Türk ortaklarımızın bununla ilgili bize bir açıklama sunacağını Ümit ediyoruz demiş. Yani Esad hükümranlığına son vermek için hükümranlık dedi değil mi? Hükümdarlık diye yazmış benim elimdeki gazete ama hükümdarlık olacak. Önündeki haber. Asıl amacımız Esad'ın devrilmesidir demişti. Açıklama istiyorlar. Yok hükümdarlık demiş galiba. Zalim Esad'ın hükümdarlığına son vermek için Oraya girdik. Esed. Esed. Zalim Esed'in. Ben Esad mı dedim yanlış. Galiba. Esed. As ya, Aslan Müzak, demek. Evet. Güneş Esed burcunda. Evet. Biz onu Esad diye okuyorduk. Değiştirelim. Biz, yani daha önceden savaştan önce de Esad diye okunuyordu. Evet. Kardeşim Esad. Kardeşim Esed beyden miyordu? Işid mi? Daesh mi? Deaş mı? Yani Daesh'in uygunu. Bir diğer, bir, bir diğer taraftan sonuçta Daesh. Fransızca telaffuzu nasıl Fransızca yapıyorsak Fransızca kelimelerin telaffuzunu Fransızca yapıyorsak Arapça kelimeleri de aynı şekilde Arapça yapmamız lazım diye düşünüyorum. Evet yani zalim Esad, Esad hükümdarlığına son vermek için oraya girdik başka bir şey için değil sözlerini. Rusya'dan sonra Suriye'den de bir cevap gelmiş. Suriye Dışişleri Bakanlığı da e, Suriye Devlet Başkanı es Beşer Esad'ın demiş onlar hükmüne son vermek olduğu biçimindeki açıklaması Türk ordusunun Suriye topraklarındaki saldırganlığının kanıtı olmuştur diyor. Çok ciddi bir gerilim evet. yaratabilir. Evet. Ee, ne olacak bilmiyorum yani. Ee, Avrupa Birliği Bakanı Çelik de <gülüyor> affedersiniz Türkiye durum değerlendirmesi yapacak demiş Deutsche Welle Türkçe'nin haberine bakarsak. Avrupa Birliği'nin mülteci anlaşmasından doğan e, sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Türkiye'nin durum değerlendirmesi yapacağını söylemiş. Hı hı. Brüksel'deki görüşmeler sonrasında zirve yapılacakmış. Zirveden de olumsuz karar beklemiyorum demiş. Değerlendirelim bakalım. Yalnız Merkel yeni fasıl açılmasına karşıymış. Bild gazetesinde yer alan bir haberde Almanya Şansölyesi Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılmasına karşı olduğu belirtilmiştir. Zaten o zaman yeni fasıl açılmayınca. Görüşmeler olamıyor. Brexit, de, Brexit çalışmaları sırasında nasıl adaylar kendi tarafını ya da taraflar kendi tarafını Türkiye'nin göçmen politikası üzerinden tanımladı ve bunun üzerinden oy toplamaya başladı. Aynı zamanda yakın zamanda birçok seçim geliyor. Hollanda bunlardan bir tanesi, Fransa bunlardan bir tanesi, Almanya bunlardan bir tanesi. Buradaki adaylar da aynı şekilde Türkiye ve göçmen politikası üzerinden yaptıkları tutumlarla seçim seçmenlerine seslenmeye çalışıyorlar. O yüzden bu kadar fazla konuşulan konulardan bir tanesi şu anda bu durum Yoksa e, kapılar açarız giderler şeklinde yapılabilecekleri bir şey olmadığını daha geçen gün galiba Cengiz Akhtar'la da evet. konuşmuştuk. Peki Rusya'yla ne olacak sence bu gidişat? Umarım her iki tarafında iyi, hayırlısı olabileceği bir durumla sonuçlanır diyeceğim de. Aferin diplomatik bir cevap oldu bu. Yani Şangay Beşiklisi'nde Beşer Esat'la yan yana oturmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bir anda o topraklarına girdiğiniz, devirmek için topraklarına girdiğinizde bir iki ay sonra... Oturup karşılıklı olarak kahve içme, içilmesinden korkuyorum ben. Ama içilebilir de neden olmasın ki? Yani Türkiye bu dış politikası, iç politikası her zaman tam olarak birbirleriyle uyuşan bir ülke değil. Hepiniz oradaydınız be şeklinde kullanabilecek cümleleri sadece muhalefete değil. Aynı zamanda kendi iktidarınız içindeki kişilere de söyleyebileceğiniz çok fazla nokta var. Dön artık diye yapılan çağrılar hala kulaklarda. Para bastılar, para. Türkçe olimpiyatlarında. Evet. Madeni hatıra para bastılar. Ne oldu o paralar şimdi? Tedaviden kaldırıldı herhalde bilmiyorum. Şifreler çünkü onun üzerinde değilmiş. Bir dolar üzerindeymiş. Aa, bir dolar meselesi karışık. Bir dolar mı dedin? Hemen üstüne atladım bu haberin. Çok önemli bir haberim var. Buyurun. Ee, Doğan Haber Ajansı'nın haberi Pamukkale Üniversitesi'nde Denizli'deyiz şimdi. Evet. Binaların bazılarının masonik işareti olan bir doların arkasındaki piramide benzediği yolunda yorumlar. Ne? Aman Allah'ım olamaz. Ve evet üniversite yönetimini harekete geçirmiş bu. Hmm. Rektör, profesör Hüseyin Bağ, masonik bir işaret olduğu ileri sürülen ve gücü temsil ettiği söylenen boğa heykelini başka bir yere kaldırtmış. Kadıköy'deki boğa da böyle bir hmm. şey olabilir. Hmm. Olabilir ama bu Denizli'deyiz yani şimdi. Ne ee, bileyim, öyle bir ayrıca başka şeyde fizik tedavi ve rehabilitasyon, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ve ilahiyat fakültesinin önüne yapılması planlanan kantin yapımından vazgeçilmiş. Neden? Kantinde ne varmış? Dolarla alışveriş yapılıyormuş? Bir doların arkasındaki piramit şeklinin oluşturulmayacağı söylen piramit. Mısır piramitti değil ama bir dolar Yok, arkasındaki. Bir dolarlık var. piramit. Hmm. Neydi onun ismi? Bilmiyorum e, e, e, e. Yani, yani başka Zaten mi? bu fetö Soruşturmaları kapsamında tutuklanan Profesör Hasan Kaplan'ın Rektör yardımcılığı döneminde Hazırlanmış demiş zaten ha. Ve çizenler Kimler Projeyi mimarlık ve tasarım Bölümünde görevli bazı öğretim Üyeleri çizmiş bu piramidi Kendileri çizmişler beden hmm. Hepiniz oradaydınız be diyebileceğimiz bir piramid, <gülüyor> bir piramid oluyor Durum evet ama yenileri tedbir alıyor şimdi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bilmem ne. E, üç okulun, ilahiyatı da kapsayan üç okulun oluşturduğu L, L harfi hı hı. ve önüne yapılacak kantinle piramit şeklinin tamamlanacağı yapıların üzerindeki ışıklı dairenin de bir dolardaki piramidin tepesinde yer alan her şeyi gören göz. Bir şey Panoptikon. Sorabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de söyleyeyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Şimdi bu 17-25 Aralık'taki olan olaylar olmasaydı, dershanelerin kapatılma süreci olmasaydı, ardından en sonunda sonuçlanan bu darbe girişimi de olmasaydı, bu çocuklar bu piramidin içinde mi yemek yiyeceklerdi kantinde? Evet, düşünebiliyor musun? Ya bu mason facia. mason yemek yiyeceklerdi. Ya, evet ya, korkunç. Yani düşünmek bile istemiyoruz. Arkada da söylemek. böyle şeyler açık, böyle Türkçe olimpiyatları açık, onları izleyecekler evet. sürekli. Rezalet yani. Sadece şu üç olaydan ötürü çocukların nasıl kurtulduğuna bakar mısınız böyle bir şeyden, zulümden? İşin gerçeği demiş, ben de inkar <gülüyor> edemiyorum bu, bu komployu demiş rektör. Hı hı. Yani durumu fecatinin farkında. farkında bir doların arkasındaki masonik işaretlerden piramide benzeyen yapının üniversitede inşa edildiği yolundaki paylaşımlar üniversite yönetimini harekete geçirdi. peki ben evet. günün sorusunu soruyorum lütfen buyurun şimdi haberi görüyorsun Hı -hı. buradan okuyorum Hı -hı. Dürriyetten. Hı -hı. Üniversitedeki, üniversitedeki masonik bina iddiaları rektör bağı harekete geçirdi Ama bu, bu resim ne rektörün bu, göbeği o galiba Nedir? Bu başı görünmeyen, bacakları da görünmeyen Sizin printer'da mı bir hata var acaba? Yok. Hayır. Fotoğrafta mı? Göbekten ibaret olabilir ya da Takma. iliklenmiş pardon iliklenmiş bir ceketten ibaret bir rektör olamaz mı? Olabilir. Yani sonuçta şey o ceket olur. sabit kafalar değişiyor sürekli. Peki bu, bu resmi ne anlamı var? Niye koymuşlar Efendim, bu resmi? Efendim sürekli değişiyorlar ya rektörler atamalarla vesaire yollarda onların elinde de artık bu hızla uyum sağlayabilecek bir fotoğraf yok. O fotoğrafı koyuyorlar zaten kafasını istediğiniz türlü değiştirin o rektörün aynısı oluyor. Sadece şu andaki ceket önü ceket kravatı çekip bir tane merdivenin önünde fotoğrafını koyduğunuz zaman hayal gücünüz biraz kuvvetliyse gayet güzel yerine oturtabiliyorsunuz rektörünün siluetini. Bu bir masonik piramit e, şekli mi? Oluyor? Bu bürokratik bir piramit şekli. Mazda'nın üçgenindeki Türkiye yapılanmasını düşünün. Mazda'nın Türkiye'ye yapılanması. Evet. E, Mazda'nın örgütü gibi olarak da görülüyor. Yani olarak. sembolik ve iyi bir resim diyorsun değil mi? Ben da aynı fikirdeyim. Kesinlikle. E, bu aklıma bir fıkrayı da getirdi. Bunu söylemeden bizim jenerasyonun fıkrasını Söylemeyden... fıkra gel Kısa olacak. Ee, sünnetçinin vitrine saat varmış. Çalar saat koymuşlar. Bu nedir diye girmiş adam. E, ya ne koysaydık demiş. <gülüyor> sünnetçi de. <gülüyor> ben niye sünnetçi? Ne, ne sembrünü koysaydık demiş. <gülüyor> saat yerine. Anlamadım. Bu fıkra aklıma... Yani sünnetçi tabelasına ne konabilir? Çeşitli şeyler konulabilir. E saatte bunlardan biri. Evet. evet böyle bir fıkrayla bitirelim. işte Hindistan sınavasında e, filmlerden önce milli maç zorunluluğu da çok heyecan verici tabi. Her şeyden önce mi? Bütün. Bütün seanslardan önce. Yüksek mahkeme kararı her filmden önce milli maç çalınacak. Emir 10 gün içinde uygulanacak demiş. izleyiciler marş çalındığında ayağa kalkacak ve selam duracaklar. İyi şey mu bu şu şey? Andımız okumak vesaire falan da dahil bundan içerisine. Cuma günleri İstiklal Marşı ile beraber kaçarak okuldan gidebilmekte. Başlangıcı da o şekilde yapmak. Peki o şu hatıralar olduğu da söylenemez öğrenciler açısından bakıldığında sabah afyonuz patlamadan ya da bütün çilesi bittikten sonra haftanın evde sizi bekleyen ya da dışarıda sizi bekleyen arkadaşlarınız ve şişleriniz varken istiklal e, hasbel kadar e, uğraşmak. Büyük bir tartışma konusu olmuş zaten. Akademik araştırmalar yapılabilir üzerinde bence. Bence de çok güzel olmuş. Facebook kullanıcılarından birisi de şey yüksek mahkeme simgesel bir vatanseverliğe doğru mu gidiyor? Neden geriye doğru gidiyoruz demiş. Yani daha iyi olmaz mı eğitimle ve genç kuşakları temel alan daha iyi bir toplumla sağlanamaz mı dayatma yerine demiş. Ama aynı fikirde değil onunla saçinde şu yorumu yapmış. Gerçekten güzel bir fikir. Bulunduğum yerde sinemalar her zaman milli maç çalıyor ve herkesle birlikte ayağa kalkmak harika bir duygu demiş. Bence Bollywood filmlerinin içine de koysunlar, girişine de koysunlar. Tabii, böyle şeyler. Yani bütün... insanların herkes sinemaya gitmiyor ki. İnternetten, torrent'ten indirenler var. Evet. Ee, oradan indirenleri de aynı şekilde, internet sitelerinden izleyenleri de aynı şekilde İstiklal Marşı'nı duyurmak, milli marşı duyurmak için koysunlar filmin direkt girişlerine, jenerik müziği yerine İstiklal marş, milli Marşı, milli marş girsin. Geçenlerde yalnız BBC yazmıştı Ekim ayında, iki ay önce bundan. Yaklaşık bir buçuk ay önce. Ee, bak bu da günün son gizli sorusunu soruyorum. Hazır mısın? Buyurun efendim. Ee, bir sinemada marş çalındığı sırada ayakta durmadığı için bir adam saldırıya uğramıştı. Neden ayağa kalkmamıştı? Ee, engelli Sen... olduğu için mi? Evet. Doğru. Aferin. Geçen yıl milli marş çalındığında ayağa kalkmayan bir grupta sinema salonundan Atılmıştı o oh olsun. 2014'te de BBC Türkçe çok güzel bir değerlendirme yapmış. Mumbai'de bir ada. Güney Afrikalı arkadaşının milli maaş için ayakta kalmayı reddetmesinin ardından ne yapılmıştı kendisine? Son soru bu. Ayağa kalkmayı reddedince. Kınama cezası verilmişti. Hayır dövülmüş kalabalık bir grup tarafından. Kınama Mumbai'den. cezasını biraz daha ileri ağrısı yöneldi. Dövülmek zaten. Bir de son Kerala. Hindistan en ileri ve ilerici hükümetlerinden en güzel yerlerinden bir eyaletlerinden bir başkası, bir, gene bir erkek Kerala'da. Kerala'da 2014. İlerici İzmir'i. Hindistan İzmir'i? E, bilmem. İzmirler sevinsin diye söyledim hmm. zaten. Neyse. Bir başka adam da aynı yıl ayakta durmayı reddettiği için ne yapılmıştı? Ne yapılmış? İsyana teşebbüsle, teşvikle suçlanarak yargılanmış. İdam. Yok, o kadar İdam. Değil. Artık o kadar da değil canım. Son haberim de şu. Antalya'da kimi görüyoruz şu sırada? Finike ilçesinde. Antalya'nın Finike ilçesinde kimi görüyoruz? Donald Trump. Yes. Nereden çıktı? Donald Trump Junior bu ama. Junior. Ceyar. İki yaban keçisi vurmuş ruhsatlı ama. Antalya'da mı? Hı hı. Vermiş mi parasını? Tabi. O zaman tamam. Özel bir havayolu şirketinin tarifeli uçağıyla da Almanya'ya gitmiş. Sırf keci vurmak için mi gelmiş? Evet. Hayatlara bak ya. Neyse. E, e, hayır ama. Biz bize çıksın diye böyle dua ediyoruz. Uçağıyla gelip keçi vurup Almanya'ya gidiyorlar. Ama fotoğraflarını gördüğünüz gibi bu aralarla, çincer. aslanlarla çekilmiş kafalarına basarak vurdu. Her yerde avlıyorlar bu çocuklar. Çok cesur ve yürekli insanlar. Evet, kürekliler. Ne keçi, ne kaplan, Biz ne jaguar bırakıyorlar. Evet. evet, bitiriyoruz. Şimdi bitirirken size ne çalacağımıza bakalım. Ve Doğru bitti galiba. Doğru su Dorsu... Magic Sam Büyülü Sam'den Sweet Home Chicago çalacağız. Ee, Ölüm yıl dönümü bir Aralık. Dün, yok bugün bir Aralık'ta ee, ve şeyde e, çok önemli. Muddy Waters ve Little Walter gibi önemli müzisyen, bluesculardan öğrenmiş. Sonra da genç yaşında, 19 yaşında Chicago'ya geçmiş. Ondan sonra da. Bütün plaklarında işte Chicago müziğinin önemli, Chicago blues'un önemli simalarından bir tanesi ve özellikle de çok belirgin tremolo gitar çalmasıyla da meşhur bir adam. Magic Sam onun için Magic Sam büyülü, sihirli Sam diyorlar. Biz de ona bir selam duralım, evet. günaydın diyelim, diyelim ve ölüm yıl dönümünde hepinize günaydın. Günaydın, diyoruz. günaydın. Yeah. Okay. çıktı